Oh yeah. Așecați-te. Kainat bugün 29 Ağustos Perşembe, yıl 2013, ay 8, gün 241, Hızır 116 1434, Hicri Şevval 22, 1429, Rumi Ağustos 16 Sıcaklar azalmaya başlar Fırtına Yemek listesi gün 241, karnıyarık, börek, cacık ve meyve Büyük, Büyük saatli, saatli marif takvimi A difference a day made. Twenty-four little hours. What the sun and the flower. said you were mine Lord what a difference a day makes there's a rainbow before me skies above can't be storm A day made And the difference Is you Merkez Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı haftanın dördüncü Açık Gazetesinin açılışını yaptık. Ve Ömer Madra, Can Tombil, Özdal Akdeniz'den oluşan ekiple berabersiniz. Bize yeni plandan da destek verenler Emre Gümüşer, Dicle Günaydın. Günaydın. Evet. Ve Diana Washington'la açılış yaptık. What a difference a day may. Bir gün ne büyük farklar yaratabiliyor diye çok tanınmış bilinen bir şarkısıyla açtık Diana Washington'ın. Asıl adı Ruth Lee Jones ama herkes onu Diana Washington diye biliyor. Amerikalı piyanist, blues, rhythm ve blues gospel, pop ve jazz şarkıcısı. Yani 1950'lerden en önemli siyahi müzisyen olarak da biliniyor. bluesun kraliçesi de deniyor. Önemli bir müzisyen. 1963'te çok genç yaşta hayata veda etmiş bir müzisyen. Ha, günaydın diyerek açılışımızı yaptık. Savaş tamtamlarının hat safhada çaldığı, aynı zamanda da muazzam orman yangınlarıyla çevrili olduğumuz bir ortamdan tarihte bugün neler olmuş önce ona bakalım sonra da <gülüyor> şeyimizi koruyarak soğukkanlığımızı serinkanlığımızı durumdan haber vazife değil ama haber çıkartmaya çalışalım 1922'de bugün ilk radyo reklamı yayınlanmış İzlediğiniz Evet W.E.A.F. EM'den New York şehrinde yapılmış ne reklama olduğunu bulamadım, bakmadım yani. 2005'te zaten reklamları pek söylemiyoruz, değil mi? Evet. Firmaların adını. 2005'te. Tam 1920'deki e, firmanın ismini söylesek gene bir yasal şey olur. Olmaz mı? Rütuf yasal dilema, değil ama etik, etik. Evet doğru. Belki o firma hala faaliyettedir Var öyle firmalar, değil mi? Tabi. Since 1920 filan diyor mesela. Neyse. 2005'te çok büyük bir olay. Hurricane Katrina. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarihini gördüğü en büyük hortum, kasırgalardan, fırtınalardan biri. Körfez, Meksika Körfezi kıyılarını ta Louisiana'dan, Florida'nın Penhandle diye adlandırılan, tava sapı diye adlandırılan o şeklinden dolayı yarım adaya kadar silip süpürüyor. 1836 kişi öldü. 80 milyar dolar da zarar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin tam ortasında askeri yardımlar e, görülmeye başladı. İnsanlar kendi hayatlarını kurtarmak için çatılarda bekliyorlardı. E, ve yağma olayları ve daha birçok trajik olaylar da yaşandı bu süreç içerisinde galiba. Ama onun 2005'ten sonra da çok yüksek sayıda başka ve çok büyük güçte başka fırtına da oldu. da zaten Amerika'nın doğu yakasını perişan edeni de gayet iyi biliyoruz. Evet. Benzeri bir görüntü de bu aralar Rusya'da var. Rusya'da da çok büyük bir bölgede. Zor altında kalmış durumda. Tahliye çalışmaları sürüyordu. Ne yoğunluğu ne mutlu ki şey bu bölgede olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde Kölfez bölgesinde olduğu gibi değil. Daha seyrek olduğu için ölü sayısında daha az olduğundan bahsediliyor. Ama görüntü aynı. Seneler farklı, bölgeler farklı ama hikaye aynı. Evet tabii Fırtına... E... Değil o yani sel. Selle, evet. sel felaketi o da bambaşka bir şey o Pakistan'da, Afganistan'da, Hindistan'da ve Çin'de hatta Tayland'da da çok büyük yani Tayland'da başkentin yarısını filan neredeyse kaplayan sulardan bahsediyorduk. Daha geçen haftalarda oluyor. Evet Katrina sonrasında da sel e, bentlerin, bentlerin aşılması sonucunda bütün o yağmur suyu, sel suyu e, şehrin içerisinde dolmuştu. New Orleans kenti yeniden e, yapabildiği kadar kendini yenilemeye evet. çalıştı. Evet saat e, 8'i 10 geçerken bir de şeyden bahsedelim. En az 26 2012'de en az 26 madencinin öldüğü 21'inin de kaybolduğu Çin'de Şiazhuan Madeninde Sichuan Eyaleti'nde bir kazada var. O da 2012'de bugün olmuştu. Evet. Günün haberlerine bakalım. Birleşmiş Milletler'den de açıklamalar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun izinden giden başta İngiltere olmak üzere batılı büyük ülkelerin Fransa'nın da Suriye'ye vurmalarının an meselesi olduğu bir durumu yaşıyoruz. Bununla ilgili çok önemli pek çok gelişmeyi size özetlemeye çalışacağız. Bir ikincisi önemli haberlerin Irak'tan müthiş bir şiddet olayının devam ettiğini söyleyebiliriz. En az 44 kişinin öldüğünü ve 160 kişinin yaralandığını bir dizi bombalamayla, intihar bombasıyla ve, ve, ya da oradan bombayla Bağdat'ta, Irak başkentinde ve daha bu ay geçen pazardan bu yana ikinci büyük, o da 47 ölüme ve sayısız yüzlerce, yüzün üzerinde yaralı yol açmıştı. Ve sadece geçen ayda binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Ve beş yıldan beri, 2008'den beri en kanlı, en yüksek ölüm oranının olduğu gün bu. Evet. Gün dediğim yani yıl bu. Ve Irak'ta tamamen... İpin ucu kaçmış durumda 2003'teki işgalden bu yana, istiladan bu yana artık intikam olarak görülüyor bunlar bir taraf diğer tarafın parkında bomba patlatıyor, sivillerini öldürüyor o taraftan olduğunu söyleyen kişiler gidiyor onların mahallesinde araçlarını patlatıyorlar sürekli bir sirkülasyona giriyor bu durum ve bir kan davası şeklinde gelmiş durumda evet ve haddi hesabı olmayan yetim ve öksüz çocuklar Kocasız kadınlar ve dört buçuk milyon olduğu tahmin edilen mülteciler içeride ve dışarıda yani hiç kimse evde oturamaz hale geliyor. Zaten on yanılmıyorsam milyonluk nüfusta çok yüksek yani nüfusun neredeyse dörtte birini aşacak bir durum var. Ve bu da şunu iyi düşünmek gerekir diye insan insanın aklına geliyor. Aynı bugünkü gazetelerde ve bütün Amerika'da da, İngiltere'de de, Türkiye'de de pek çok gazetenin gene uçak resimleri, savaş uçağı, e, uçak gemisi resimleri, füzeler, haritalar, haritalar silahları göstererek bunun e, nasıl sanki kendi çocukları e, ya orada ölecek olanlar gerçek yerlerde ölenlerin çocuk insan olduğu tamamen gözden kaçırılarak ya isteyerek ya da farkında olmadan böyle bir savaş kışkırtıcılığı diyebileceğim tavır içinde olduğu morazancılığı Evet. Aynen Irak'ta da öyle olmuştu. Evet, bundan Bunlar... önce de galiba Körfez Savaşı'nda da aynı şekilde yaşanmıştı. Hatırlarsınız Fransız filozof ıı... Baudrillard'ın bir lafı vardı. Körfez Savaşı aslında olmadı diyordu televizyonlarda. İlk Körfez Savaşı çıktığı zaman televizyonlara çıkıp Fransa'daki bir televizyonaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu savaşın olmadığından bahsediyordu. Bu savaşın olduğunu gördüğünüz yer sadece televizyon ekranlarınızda o grafikler üzerine, piksel piksel haritaların üzerinde ilerleyen tanklar, uçaklar vesaireler olarak nitelendirdiği bir görüntüydü. Şu andaki gazetelere baktığınız zaman da durum aynı. Aynen. Fakat bu sefer daha fazla daha yakından hissedilen bir durum var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki acıları göremiyor. Fakat Türkiye'de çok yakından artık hissetmeye başladı bu acıları da. Ama gazetelere baktığınız zaman Birinci Körfez Savaşı'nda, ikinci Körfez Savaşı'nda ve Afganistan'da kullanılan dilin aynısı kullanılmaya başlandı galiba. Ve hiçbir zaman aslında medyada kullanılmayan bir şey var. Mesela Chris Hedges bunu özellikle çok etkili bir şekilde yazmış. Çünkü hayatı e, dört kıtada savaş, iç savaş e, ve bu çatışma durumlarını izlemekle geçmiş olan bir gazeteci. E, yani tamamen kokusuyla ölüm kokusuyla, kan, irin dışkı e, kokusuyla insanı tamamen kendinden geçiren kusturan, delirten aklını başından alan ve her şeyden yoksun bırakan bir daha da asla insan haline tekrar tam eskisi gibi olamayacak olaylardan çok net olarak bahsediyor. Bunların tümünü yok sayarak şu saatte vuracağız, 3 saatte 3 günde çıkacağız. Yaşasın geliyor. insani vuruş diye de adlandırılan tavırlar var. Evet. Neyse onlara döneriz şimdi. Bir de çok önemli savaşa yani bu vurmalara, kırmalara geçmeden, ayrıntısına geçmeden önce çok büyük bir yangın haberini takip edelim. Kaliforniya'da wildfire dedikleri büyük bir yangın aslında e, pek çok yerde var. Ama en önemlilerinden biri San Francisco'da Reuters'ın bildirdiğine göre Yosemite e, parkında, Amerika'nın en büyük parklarından biri, doğal parklarından biri artık e, giriş yolu da kapatılmış yangından dolayı ve doğru hesaplayabildikse e, 75 bin hektardan fazlalık bir bölüm karardı diyor yani ya yandı ya da kömüre dönüşmüş vaziyette rimfire diyorlar buna yani bir halka şeklinde e, herhalde çevre, periferiyi böyle saran bir şey. Ve giderek yükseldiği, durdurulamadı belirtiliyor. Zaten söndürülse ve kontrol altına alınıp sonunda söndürülse bile aylar sürecekmiş. Öyle de deniyor etkileri, toparlanması. Pek çok yol açılıyor, tahliye ediliyor. Ve 2000 yıllık yeryüzünün en eski yaşayan canlıları olan sekoya ve benzeri ağaçlar var böyle dinozorlar gibi. Evet yani benim Amerika Birleşik Devletleri ve doğa, orman gibi şeyler dediğim zaman aklıma gelebilecek ilk görüntüler zaten bu Yosemite Parkı'ndan. Onunla, onunla alakalı fotoğraflar, büyük ağaçlar. O da biraz önce bahsettiğiniz ağaçlardan tutun da Devasa kayalıklar ve o kayalıkların arasında inen şelaleler tamamen şu anda yangınlarla çevrilmiş durumda. Büyük, muazzam alevlerle çevrilmiş durumda ve durdurulamıyor yangın. Birden fazla bölgeden, birisinden fazla bölgede çıkmış ve ormanın iç kısımlarına doğru da ilerliyormuş. Evet, bir de başka e, harita koymuşlar. Gözlerine insanın inanmakta e, zorluk çektiği bir durum var o da şöyle şu andaki büyük yangınların bir haritası tıklayın ve büyütün diye bak, gösteriyor ama tıklayıp büyütmeye bile cesareti olmayabilir insanın yani kaç eyalette Washington, Oregon Kaliforniya başta olmak üzere Arizona, Utah Colorado, Wyoming sayısız eyaleti kapsayan onlarca büyük yangın işaretlenmiş harita üzerinde yani 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En az 10 hatta 11 eyalet seçebiliyorum bu harita üzerinden. grafik harita üzerinden. Ve bunların hepsinin devam ettiği. 111 yapı sadece Rimfire denen yerde 111 yapı 11 ev yok olmuş ve dev sekoya ağaçlarına da büyük bir tehdit oluşuyor deniyor. İşte o bin yıllık ağaçlardan bahsediyoruz. Birkaç bin yıllık. Ve Kaliforniya'nın e, Kaliforniya eyaletinin gördüğü en, 17 Ağustos'ta başladı. Bugün en kaçı? 23'ü mü? E, e, bugün en 29'u. 29'u pardon. 29'unda yani 12 günden beri devam ediyor. Ve hızla e, büyümüş durumda. Ve Kaliforniya'nın tarihindeki kayıtlara geçmiş en büyük on yangınından biri olmuş ama devam ediyor bu üstelik. Şimdiden ve aylarca daha yanacak ve hatta Kaliforniya'nın kuru sezonu bitene kadar da bu sonbahar sonunda bitene kadar da devam edecek deniyor. Yani Kasım'a kadar filan gidecek herhalde. Öyle anlaşılıyor. Yağmur yağana kadar benim tahminim şu ki demiş bir bölgesel ekolojist. Amerika Orman Servisi'nde çalışan yağmur yana kadar devam edeceği yönündedir demiş. Çok... Şey El kapitan kayalığından haber var mıydı? İlk olarak ondan da bahsetmiştik bu yangın çıktığı zamana. Bu, bu büyük kayalık ünlü olan e, Yosemite Vadisi'nin içerisinde bulunan tırmanışları gerçekleştirdiği evet. ve turistik bir yer olarak bilinen bu büyük kayalık Birçok film de çekilmişti aslında bu bölgede. Ee, yani Chicago şehrinin tamamını kapsayacak büyüklükte olduğu söylenmişti. Ama bunu iki gün önce okuduğumuz ve sizinle paylaştığımız bir haberdi. Şimdi daha da büyümesinden bahsediliyor. Ayrıca da su rezervuarlarını ve başka elektrik sistemini de şebekesini de tehdit ettiği söyleniyor. 2007'den beri görülmüş yani 6 yıldan beri görülmüş en büyük yangın 4000'den fazla, 4100'den fazla personel çalışıyor. Sayısız buldozer ve helikopterde su atıyorlar ama... ama. tamamen bir çaresizlik var bu. Her tarafta çıkan yangınlar karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin takındığı ya daha doğrusu takınmak zorunda olduğu e, duygu hali bu galiba. Çaresizlik. Evet ve bir de tabii kongrede yapılan tartışmalarda özellikle sağcıların, demo, cumhuriyetçilerin ağırlık başını çekti ama demokratların da içinde bulunduğu bu inkarcıların, yani küresel yoktur diyenlerin falan da oylarıyla itfaiyeye ayrılan paylar kesinti olarak gitti. Uçak sayısı da azaldı, personel sayısı da azaldı. Bu yangınlar bir yandan artarken bir yandan kesinti yapıyorlar. Sadece büyük şirketlerin kesintileri olmuyor, bilgi kaçırıyorlar. Böyle bir durum var işte, ironik bir durum var. Evet, şimdi tekrar herhalde Suriye'ye gidelim. Bir evet. birkaç. Onun dışında önemli haber olarak ne var? bir Fenerbahçe. Aslında sporla cezasını, alakalı bazı evet. skandal gibi haberler var. Fenerbahçe'nin cezası. Evet. Kas, Onaylanmış. Kastenen mahkeme 2 yıl men Avrupa kupalarından men cezasını onayladı. Bunun büyük bir şey olacağı söyleniyor. Evet, Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Avrupa Şampiyonu Nevin Yanıta A ve B numunelerinde verdiği numaranı yasaklı madde bulunduğundan ötürü 2 sene men cezası vermiş yarışlardan men cezası vermiş böyle bir haber var sonra U14 Türkiye Futbol Şampiyonası'nın Kütahya'daki elemeleri sırasında 13-14 yaş grubundaki futbolcular kendi aralarında kavga etmiş ve araya polis girip biber gazı sıkmıştı çocuklara Temmuz ayında gerçekleşmişti bu, gerçekleşmişti bu durum biz aktaramadık bu haberi. Fakat bir soru önergesi gelmiş İçişleri Bakanı Muammer Güler'e durum açıklamaması üzerine. Muammer Güler'de yapılan uyarılara rağmen sözlü ve fiziki mukavemette bulunan saldırgan iki şahsı 13-14 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. Etkisiz hale getirmek için mevzuatın verdiği zor kullanma yetkisine istinaden gaz ile müdahalede bulunmuştur. Şeklinde bir açıklama yapmış. Deodoran gibi mütalel ediyor evet, evet. sprey falan diyerek herhalde ama. Evet, böyle olaylar var. Zehir, yani bayağı etkileyici. Silah olarak kullanılan bir gazdan bahsediyoruz. 14 evet. yaş ve altındaki çocuklara kullanılan. Bir de Ali İsmail Korkmaz'ın 3 kez dövüldüğü de açığa çıkmış durumda. Burada yani linç olayının Türkiye yakın tarihini gördüğü en korkunç olaylardan biri olan linç olayının daha yeni boyutları da ortaya çıkıyor. savcılar sunulan yeni belge ve iddialara göre Ali İsmail Korkmaz 3 ayrı defa dövülmüş. Evet tadında dövülmüş. bir müdahale olmamış galiba. Böyle bir açıklama geldi Kılıç Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç bir basın toplantısında. Bundan önce şey demişti bu kadar sporda skandal haberi varken... Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden takımlara yeni bile 100 bin lira vermeye karar verdik şeklinde bir açıklaması vardı. Bunun dışında bu 2020 malumunuz bir olimpiyat var. Bir olimpiyat elemeleri var. Daha doğrusu bu elemelerden önce şehirlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri olimpiyatları kim alacak yarışması var. Bu konuyla alakalı Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a gezi olayları benzer, benzeri bir olay. 2020'de tekrar vuku bulursa Nasıl bir harekette bulunacaksınız diye sorulmuş. Bu Yaklaşık 7 yıl var galiba. 7 yıl öncesinden böyle bir soruyu sorma gereksinimi duymuş gazetecilerde. Kendisi de demokratik bir ülkenin kendini koruyacak meşru gücü olması gerekir demiş ve bizdeki müdahalenin bazı aşırıkları olabilir. O ayrı mesele. Ama tadında bir müdahale ile sokağın tansiyonunu düşürmek lazım demiş. Evet, spor ve para, kan ve para konularını da bugün bir miktar zaman bulabildikçe işare, izlemeye ve sizinle paylaşmaya da devam edeceğiz. Tadında bir müdahale ne demek ya bu? Müdahalenin tadı mı olur? Diye insan düşünebilir. Belki önümüzdeki saat dakikalarda tekrardan paylaşabiliriz bu haberleri de. Ama Suriye'ye geri dönecek olursak gene bir, bir orma yangın daha var orada. Ha, bir de o var, evet. Doğru. O, Lazkiye'de. Ama korkacak bir şey yok. Türkiye'deki yetkililer e, Türkiye sınırlarından içeri geçmemesi için bütün güvenlik önlemlerini almaya çalışıyorlarmış. Yangın kendi kendine zaten sınırı görüp geçmemesi durumu yok mu? Yani yangının Yangın niteliğine bağlı. Tanınıyor, tanınıyor kimin, kimin yaktığına bağlı da şey olabilir. Yangının karakteri değişebilir belki de Türkiye yetkililere göre. Böyle bir durum varmış. Suriye hem yanıyor hem fiziki de olarak aynı şekilde yanıyormuş. Laski kentinde Türkiye sınırına yakın bir bölgede ormanlık alanda büyük bir yangın çıkmış. Yangın e, Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı gerekli önlemler alınmış ama zaten Suriye'de son 2 senedir çıkan yangınlara müdahale edilmiyordu. Bu, e, bu yangına da muhtemelen müdahale edilmeyecek gibi bir durum söz konusu galiba. Oldukça kötü durumlarda Suriye ormanlarında da devam ediyor. Suriye'nin bütün canlıları için belki de. Evet, çok kötü günler çok geçiriyor. Kötü, Yani herkes için gerçekten iç karartıcı günler bunlar. Ve bir de şey de söyleyelim ve bugünkü özeti bitirelim. Ekonomik açıdan da önemli problemler var. Dünya içinde Suriye'deki şeyin petrol fiyatlarını yükselttiği ...son yıllardaki en yüksek seviyesine getirdiği haberi var. Evet. 16 ayın zirvesine çıkmış petrol. Altın da öyle. Ee, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesinin etkisiyle... ...yükselmeye devam etmiş. 14 Mayıs'tan beri en yüksek seviyeye ulaşmış altında. Altının onsu. Dolarda da öyle. Dolarda yükseliş, doların yükselişi durmuyormuş. Sabah uluslararası piyasalarda... ...2.07 TL'yi gören e, dolar... ...öğleden sonra 2.07 TL'yi de aşarak... ...yeni bir rekora imza etmiş. Bundan bahsediliyor... Bunlar yükselişte olanlar bir de çöküşte olanlar var. Bugün borsa bir an dipten döndüğünden bahsediliyor. Hürriyet gazetesine, internet sitesine göre. E, endeks günü 0.10 kayıpla 65 420, e, 452 puanla tamamlamış. Merkez Bankası'nda da bazı telaşlar söz konusu. TL deva, değer kaybetmeye devam ediyormuş. E, Başbakan Yardımcısı Babacan da ekonominin doğruları neye gerekliyorsa birimlerimiz o adımları atıyorlar ve gerekeni yapıyorlar demiş. Evet, haberler böyle. Şimdi geçelim en e, önem taşıyan, vahim olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz Suriye ile evet. savaş meselesi. Her şeyden önce şunu, şu haberi söylemek gerekebilir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon bir açıklama yaptı ve bu yaptığı açıklamasında Suriye'de kimyasal silah iddialarını araştıran heyetin dört güne daha ihtiyacı olduğunu söyledi. Yani bugün birinci gün. Dün yaptı bu açıklamayı. Dört güne daha ihtiyacı varmış. Bundan sonra Birleşmiş Milletler tarafından da böyle bir saldırının olup olmadığı da net bir şekilde kanıtlanacak galiba. Bu açıklama Bankimun tarafından yapıldı. Ama bir diğer taraftan da karşılıklı suçlamalar da olmaya başlamış. Evet devam ediyor. Yani çok Uluslararası Sadet İbanı'nın Lahide Barış Sarayı deniyor oraya. Ona ev sahipliği yapıyor uluslararası davet divanına ve Lahı kentindeki Barış Sarayı'nın 100. kuruluş kuruluş yıl dönüm kutlamalarında yapmış. Birleşmiş Milletler uzmanları zor şartlar altında çalışıyor, görev yapıyor. Dört güne ihtiyacı var demiş. Barış ve diyaloga şans verilmesi gerektiğini altına çizmiş. Bu önemli bir açıklama. Bütün medyadan, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün medyada. Maalesef müthiş bir savaş koygoyculuğu hakim. Onun için bu tarz bir sese ne kadar etkili olacağı çok tartışmalı olmakla beraber çok ihtiyaç var. ve e, Suriye halkının zor durumda bırakılmaması gerektiğini de <gülüyor> vurguluyor. Mesela Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans'ın da katıldığı bir basın toplantısı var. Suriye'den önemli bir son dakika diyebileceğimiz gecenin ilerle, ilerlemiş bir saatinde gelen haberde Suriye üç yeni kimyasal saldırının araştırılması için acil çağrıda bulunmuş Birleşmiş Milletler'e Suriye hükümeti bu çok bu da önemli bir evet, şey. Çağrı yapan da Suriye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Caferi. Başar Beşşer Caferi, Beşer Caferi, muhaliflerin 22, 24 ve 25 Ağustos'ta sarin gazı kullandığını söylemiş ve Birleşmiş Milletler'de konunun araştırılmasını istemiş. Birleşmiş Milletler'den de böyle bir talep talepte bulunmuş Caferi. Evet, bu da önemli bir çağrı çünkü Şam dolaylarında, Şam'ın varoşlarında sinir gazı kullanıldığını ve bazı Suriyeli askerlerinde bunu soludukları için. Hastaneye kaldırıldıkları mutlaka e, bunun genişletilmesi gerektiğini söylemişler. Yani hem muhalifler hem de e, Suriye'deki mevcut e, rejim de aynı şekilde aynı şeyleri tekrarlamaya devam ediyor. İkisi de aynı e, kimyasal bir saldırı olduğundan bahsediliyor. Kimyasal saldırı olmadı da diyemek, diyebilmek oldukça zor galiba bu noktada. Evet, Her iki taraf da birbirini suçluyor. Evet oldu fakat kimin tarafından yapıldı ve ne hangi e, maddenin kullanıldığı konusunda sadece tereddüt var. Hı. Ama bu Russia Today'de gördüğümüz bir haber. Bu ikisi önemli hakikaten. Ve işte petrol fiyatlarındaki yükselmedi 150 dolarlık varili 150 dolara çıkmasından da korkulduğu haberi de vardı. Gene Russia Today'den gördüğümüz bunları da Societe Generale mesela Bloomberg ajansına söylemiş 150'ye çıkabilir kısa bir süre içinde Brent denen petrol türünün ham petrolünün aynı zamanda da Michael Whitney'da New York'ta bu petrol pazarları piyasaları araştırması araştırmaları yapan 27 Ağustos tarihli bir raporunda da işte arzda kesintiler olabilir yükselecektir demiş. Kime yarar diye soracak olursak Suudi Arabistan'a herhalde çok yarayacağı aşikar bunun. Onun dışında pek bir şey aslında Suudi Arabistan dışında pek fazla ülkede de yarar mı diye düşünürsek şu anda görünmüyor. Rusya'ya da yarayabilir. Rusya'ya Suudi Arabistan arasında bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Daha doğrusu Suudi Arabistan diyor ki sen e, petrolde ve doğalgaza tekel olmaya devam et. Olduğun yeri koru, özür dilerim. Ve Esad e, bunun karşılığında Esad'a da bunu taahhüdünü biz sana veriyoruz. Karşılığında da Esad'a yardımı kes diyor. Fakat Rusya yanaşmıyor böyle bir teklife. Dün de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi e, üyesi gayri, gayri resmi bir toplantı gerçekleştirmiş bir e, karar tasarısı yapılmaya hazırlanmaya çalışılmış. İngiltereymiş bunun temsilcisi, bunun altına e, hazırlayıcılarından birisi. Fakat Rusya karşı çıkmış ve taslak üzerinde uzlaşma sağlanamamış. Bu noktada da e, herhangi bir ilerleme olmadığını söylemek evet, doğru olabilir. Yani NATO. Suriye'deki saldırılar cevapsız kalamaz diye muhtemelen NATO üzerinden yapılmasına çalışılacak. Onu da konuşmalıyız. Birleşmiş Milletler tıkanmış durumda. Davutoğlu'ndan da Suriye'ye askeri harekat sinyali diye bir haber var. Ona Davutoğlu Suriye'ye bir sene gitti bu arada. ilginç evet, fotoğraflarda Türk, var. Çünkü Cumhuriyeti Dışiştir Bakanı'ndan bahsediyoruz ve Britanya'nın öncülüğündeki karar tasarısı da doğrudan doğru Esad yaptı kimyasal diye önceden kesin belirtmiş durumda savaşa kılıçların, palaların bilindiği bir durum var. Ama Şam'da çok ilginç bir açıklama da oradan var. Şam'dan gene Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat kimyasal silahları batının yardımıyla teröristler kullandı diyor. Önemli bir açıklama bu da. Şam'da gazetecilere yaptığı bir açıklamada sarin gazı kullandı ve bu kanıtları Birleşmiş Milletler denetçilerine sunduk diyorlar. Teröristler kullandı demiş. Birleşmiş Milletler de muhtemelen bunu açıklayacaktır. Ama kim tarafından nasıl atıldığını nasıl açıklayacaklar onu kısmını bilmiyoruz. bilmiyoruz. Aynı şeyi Suriye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Caferi de söylemiş zaten. Sarin gazı kullandığını biraz önce söyledik onu. Evet. Ve uzlaşma da sağlanamadığını söyledik gazeteler ama pala sallamaya devam ediyorlar. Suriye'den bir başka iddia da e, bu kimyasal silahların Türkiye'de üretilmiş olduğuna dair yani Beşer Kuvvetleri'nin daha henüz uçaklarına, tanklarına ya da diğer askeri mühimmatlarına sahip çıkamadığını, kimyasal silahlarına da aynı şekilde sahip çıkamayacağını düşünüyorum. Türkiye'de üretilmiş olabilir böyle şeyler. Bununla alakalı amatör görüntüler vardı, yüklenmiş olan videolar vardı. Üzerinde Türk, Türkçe etiketler bulunan ama, e, malzemelerle amatörce çekilmiş videolarda tavşan öldürülüyordu Böyle görüntüler daha önce de yapılmıştı, sunulmuştu. Ama yani Beşer Esat ordusu ve rej yani rejimin ordusu herhangi bir şekilde birliğini sağlayamıyor, ne etrafındaki çemberi kırabiliyor, hem de etrafındaki çemberin içindeki malzemelerini koruyabiliyor. Bu noktada şuna açıklık getirilmesi gerekiyor galiba. Son yarım saatinde son ilk yarım saatinde sonuna geldik. Beşer Esat yönetiminin kimyasal silah vardı. Böyle bir durum var. Bunun sorumlularından bir tanesi de Beşer Esat Yönetimi. Doğrudan da bunu unutmamak gerekiyor galiba. Şüphesiz. Evet. Ne olursa olsun. Peki. Devam edeceğiz. Açık, Açık Gazet. It takes a lot of love and Just what it takes because it takes more than an effort to stay away from you it take more than a lifetime to prove that i'll be true what it takes somebody special to make you say i do and baby and hey, got what it takes. Oh. you know you've got just a word to tick because yell to stay away from you I can't It, on, so it takes more than a lifetime okay. back yeah. to prove that I'll be true. But it takes like me, make me I do And baby, baby you, you got what you it takes Say it again Come on, let's do it all right? And baby, baby you, you got Washington'la Brooke Benton birlikte düet yaptılar Baby, you got what it takes Dinah Washington'ın Aslında değiller Ruth Lee Jones'un doğum gününü ...kutlamaya devam etmiş olduk... ...bu şekilde 1924'te... ...bugün doğmuştu 29 Ağustos'ta... ...şarkıcı, piyanist... ...ve çeşitli janrılarda... ...her birinde ustalıkla... ...kendini göstermiş önemli bir... ...şarkıcıdan bahsediyoruz... ...Dana Washington'a bir günaydın... ...daha dedik açık radyo burası... ...saat 8.40, 94.9... ...ve devam ediyoruz... Evet. ...yani inanılmaz bir... ...şey de var basından gayret var. insanların daha fazla ölebilmesini sağlayacak bir bombardımanın çağrıları her tarafta. Evet basında böyle bir çağrı var ama gerçekleşen bir yangın durumu da var. Yani yetkililerin Türkiye'yi sıçramaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün ihtimaller karşısında gerekli önlemleri alıyoruz dedikleri yangın. Yani Suriye'deki yangın bir şekilde Türkiye'yi de sıçramış görünüyor. İki haber var. Bunlardan bir tanesi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuşaklı köyünde bir kişinin kaçırılarak Suriye tarafına götürüldüğü ve ailesinden fidye istendiği haberi. Oldukça e, kötü bir durumdan bahsediyoruz. Zaten hali hazırda bir fidye ekonomisi denilen bir şeyin oluşmaya başladığından, savaş sırasında Suriye'de böyle bir ekonominin oluşmaya başladığından söz ediliyordu. Yani kişiler kaçırılıyor ve kaçırıldıktan sonra yüksek meblalar karşılığında fidye isteniyordu. Dün de e, Suriye tarafında, tarafından köye giren, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Kuşaklı köyüne giren bir silahlı grup, 35 yaşındaki Cengiz Cemiloğlu adlı vatandaşı fidye için kaçırmış. Kaçıran grubun aileden 100.000 TL istedikleri öğrenilmiş. Anne Cemiloğlu sabah, 10'dan, sabah saat 10'da haber geldi. Oğlumun ne düşmanı ne borcu var kendi halinde bir insan şeklinde bir açıklama yapmış. Ve yard yetkililerden yardım istemiş. Fakat yetkililerden talebi talebiyle alakalı herhangi bir detay yok. Bu haberin içerisinde sabah gazetesinden aktardım. Ama bir diğer de e, haber daha var. Kaçırılan Türk pilotlar, bir başka kaçırılan da Lübnan Lübnan, Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlarda herhangi bir şekilde haber alınamıyor. Ve aileleri konuşmuşlar. Mesela e, i̇şte Bunlar pilotun, gerçek mekanlarda gerçek insanlar arasında geçen olaylardan bahsediyoruz. Ve bu da olarak. yangın. Yani bildiğiniz Suriye'de gelişen yangının Türkiye'ye yansıma hali. Kaçırılan pilotun kardeşi konuşmuş. İrfan Akpınar, bu eylemi gerçekleştiren kişileri her iki ailenin temsilcisi olarak seslenmek istiyorum bir amaçları vardı bu amaçlarına ulaştılar artık buna bir son vermeleri gerekiyor demiş görüşmeler sürüyor Türkiye yetki, Türk yetkililer tarafından da e, e, Lübnan'la tam, temas devam ediyor tam öğrenmiştik nerede olduklarını pilotların sonra tekrardan kaçırıldılar şeklinde bazı demeçlerde veriliyor bu için kaçırılma haberleriydi e, bir de yangınlar e, somut olarak devam eden yangınlar da var bu da Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen evet, bir anlaşım. Yani evet hem metaforik hem de fiziki gerçek yangınlar Aynen var. Aynen öyle. Yaklaşık 36 bin Suriye'nin sığınmacının kaldığı Telhamut çadır kentinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 42 yaşındaki Suriye e, uyluklu İbrahim Halebi e, yani mülteci olan İbrahim Halebi yaralanmış. Daha önce de e, bu kamplarda yangınlar çıkıyordu. Aynı şekilde bu yaz aylarında da çıkmaya devam ediyor. Dediğiniz gibi hem metaforik olarak hem de gerçekte Suriye'deki yangın Türkiye içerisine doğru da ilerlemeye başlamışa benziyor. Evet. Ve evet, durdurabilen de yok. Yani bu şekilde olsun. durdurabilmesi de mümkün mü? Bir müdahaleyle aynı şekilde bunun durdurulabilmesi mümkün mü? Gazetelere baktığımız zaman insanın hayır diyesi geliyor. Evet şimdi tekrar şeye dönelim yani çok aslında çarpıcı bazı görüntüleri de rastlamak mümkün özellikle aramızda da konuştuk ya yani şey çocuğun öldüğünü sanan babanın buluşması anını gösteren bir video dolaşıyor. Suriye'den yani akıl almaz e, hicattaki o çocuk cesetlerinin fotoğrafları filmlerinden sonra medyanın sürekli olarak e, savaş tamları çaldığı bir durumda ve inanılmaz da bir retorik var. Hem e, Amerikan yetkililerinden bir, bütün bunların arasından da bir gerçeklik durumu ortaya çıktı bir fotoğraf var. Evet. Guta'daki kimyasal katliamda oğlunun öldüğünü e, düşünen e, babanın olduğunu, e, oğluyla karşılaşma anı e, YouTube'da, sosyal paylaşım sitelerinde e, yayınlandı ve oldukça duygu yükle anlar olduğundan evet, Yani bahsediyor. Ağlamadan hakikaten seyretmek çok e, mümkün değil. Gerçek hayatta olan bir şey. Çünkü e, o hengamede ee, çocukların bir kısmı üzerlerindeki elbiselerle gömülmek zorunda bile kaldı ve birçokları da kayıptı. Sayın tutulamıyordu hiçbir şey. Kimlik tespiti de yapılamıyordu. Böyle korkunç bir trajedi ve kaos. Onun içinde kendi çocuğunu da öldüğünü sanan bir babaya sonunda bulup çocuğunu veriyorlar. O da koskoca adam sarsıla sarsıla hüngür hüngür ağlıyor tabii evet, bu şeyin mesela karşısında. Yeni Şafak Gazetesi de bunu hmm. e İlk sayfasına taşımış. Hemen yanında da bir harita üzerinde Şam'da muhtemel hedeflerin listesini vermiş. Evet. Boğaz Partisi Merkezi, Başkanlık Sarayı, 4. Tümen Komutanlığı diye tek tek harita üzerinde hem füzelerle hem uçaklarla hem de uçak gemileriyle ne tarafın bombalanacağının haritasını çıkarmış. Şimdi insan düşünüyor. Bir tarafta baba ben ölmedim gibi bir başlık atıyorsunuz. Diğer tarafta da aynı şekilde haritada bombalanacak yerleri yapıyorsunuz. Bombalanacak yerlerde insanlar yok mu? Bu insanlar baba değil mi? Bu insanların çocuğu yok mu diye aynen, de. Yani tam da o işte büyük kontrast, büyük ironi ve belki de büyük de o noktada yatıyor. Çünkü mesela Charles Pierce de yazmıştı bu video üzerinde görüşlerini yazmış. Ve diyor ki yani gerçek bir mekanda savaş yaptığın zaman bir zeminde gerçek insanlar gerçek ölümlerle ölüyorlar. Babalar ölüyor, çocuklar ölüyor okul binaları, hastaneler yerle bir oluyor ve içindeki insanların başına yıkılıyor duvarlar ve çatılar filan. Yani burada verdiğiniz mesaj müzelerinizle o zaman karışıyor. Yani hatta biz şunu duyurmak lazım. Bence en belirgin olan hakikaten Yeni Şafak'taki bu kontrast yani. ...ikisinden birine karar vermesi lazım. Yani burada gerçek bir savaşta... ...gerçek insanlar... ...paralanarak ölüyorlar. Bir yandan da böyle haritalar... ...savaş uçakları, illüstrasyonlar ...rakamlar... ...ve ölüm işaretleriyle... ...füze resimleriyle... ...muhtemel hedeflerin listesi... ...vesaire... ...ve bir yandan da işte... ...kanıt da bulundu deniyor. Şimdi yani sıradan Suriyeliler bu fotoğrafta görülen çocuk ki biraz şokta olduğu da görülüyor. Yani kendi olayın ne olduğunun farkında değil o çocuk. Benim izleyebildiğim kadarıyla. Yani şey gösteremeyecek halde. Biraz böyle hisleri kütleşmiş olarak. Ne ağlayabiliyor ne gülebiliyor. O şokun içinde olduğunu net olarak görüyorsunuz baba. Ona sarılıp kucağına alıp bağrına bastığı zaman ama halde de bunlar görülmüyor, görülmüyor. ve o sıradan Suriyeliler o füzeleri de görmeyecekler onlara ne işaret verdiklerini filan anlama durumları olmayacak Biz sürekli olarak işte Amerika Birleşik Devletleri NATO, Türkiye yanındayız senin. ey Suriyeliler diye füzeler sallandığı zaman başlarına pek ayırt edecek durumda değiller ve gündelik hayatlarını sadece biraz daha kanlı, biraz daha irinli, biraz daha kopuk, kollar, bacaklar, kafalarla dolu bir şey olacak. Ve o zaman garantisi var. Chris Hedges ve başka pek çok gazetecinin, biraz önce de söylediğim gibi Charles Pearson'ın da söylediği gibi e, hepimizden daha fazla nefret edecekler diyor. Garanti edecekler daha fazla. Başka bir yerde... Yakında daha fazla savaşın garantisini biz onlara verince biz de onlar da bize karşı kin ve öfkeyle bilenecekler tabi. Bir de görülmeyen nokta şu böyle bir operasyon gerçekleştiği takdirde Suriye'deki savaş bitecek mi? Çatışmalar bitecek mi? Bu insanlar ağlamaya kesilecek mi? Yani barış gelecek mi diye düşündüğünüz zaman böyle bir şey olmadığını Irak'ta gayet net bir şekilde görülüyor. Şu anda görüyoruz net bir şekilde işte görülüyor. yani bütün aynı goy goy. Ya aylar ve aylarca biz burada buna karşı çıkmaya çalıştık açık gazete mikrofonlarında 2003'e gelen günlerde işte bütün o tezkereler vesaire yani dilimizde hakikaten tüy bitmişti perişan olmuştuk fakat sonunda gelindiği yer burası Irak'ın işte şimdi Hı. aynı şeyi burada da yapmak istiyor ama hiçbir herhangi bir şey öğrenmediği apaçık medyanın ve işte bugün bakalım şimdi mesela yani şeyde Amerikan medyasında da yapılmış taramalarda bakıyorum. Hepsi e, aynı şekilde e, şeye geçmişler. Yani en bilinen New York Times'da e, var e, vesaire. Mesela USA Today bombaları gösteriyor. Birinci sayfasından e, şu bombalarımız var diye. Bunlar atılacak. ABC'nin week programında bir bilgisayar simülasyonu benzetileme görülüyor ve bir Amerikan savaş uçağından uçak gemisinden neyse işte nasıl yok uçak gemisi değil savaş uçağından nasıl bir saldırı olacağını gösteren çizimler vesaire var. Simülasyon yapılıyor yani. Washington Post baya Obama'nın başka şansı yoktur, cezalandırmak zorunda beşer esadın diyor. CBS'te Face the Nation'da ve Reuters gazeteci David Roade'de yüzlerce sivili gazlama'nın bir bedeli olacaktır, olmak zorundadır demiş. Bunu esadı da tamam kesin mahkum ederek bu gazeteci ya da New York Times'da. Adı verilmeyen bir şey gazeteci e, şey Obama yetkilisinden bahsediyor e, pek az şüphe var demiş e, esat'ın yaptığına dair Esat yaptı demiş bunu e, kimyasal silahları kullandı Peki o zaman neden adını vermiyormuş diye işte New York Times'dan gene. Mesela John Kerry'den Dışişleri Bakanı'dan şöyle bir açıklama var. Kerry kesin kanıtını gösterdi kimyasal silahların Suriye'de kullanılmasının diyor. Halbuki daha önceki versiyonlarında haberin daha az netlikte işte Kerry suçladı kimyasal saldırıdan dolayı derken şimdi tonunu değiştiriyor. Ve peki kanıt var diyorlar. Peki kanıt varsa, şimdi Türkiye'deki pek çok gazetede de var. Kanıt varsa o Nerede? zaman niye göstermiyorlar bize Nerede? bu gazeteler? Evet. evet. Yani New York Times'a demiş ki adı verilmeyen gene yetkililerden. Nedense o yetkililerin hiçbir zaman adı verilmiyor zaten. E, günün birinde sizinle paylaşacağız demiş. Çok inandırıcı geliyor değil mi böylece? Ondan sonra yani hakikaten e, bu çok e, insanı dehşete düşüren bir şey. Bugünkü gazetelerde de aynen kanıtlar belirdi de deniyor. Evet mesela. yani bir şekilde sahibinin sesinin en net bir şekilde belirginleştiği dakikalar galiba bu savaşla alakalı olağanüstü hal durumları oluyor gazetelerin ve medyanın başta olmak üzere. E, mesela benim anlamadığım bir nokta daha var. Mısır olayları yüzünden Türkiye ile Suudi Arabistan'ın bildiğiniz arası açılmıştı. Yani Türkiye'den de oldukça sert mesajlar gitmişti Suudi Arabistan'a. Çünkü Suudi Arabistan orduyu destekliyordu. Mısır'daki darbe yapan orduyu destekliyordu. onun on 12 milyar dolarlık bir yardımda bulunacağını evet. da açıklamıştı. Evet. Ne olursa olsun arkasındayım diyordu. Evet. Ve Türkiye'den de çok sert mesajlar gitmişti. Fakat Suriye meselesinde bu sefer el ele tutuşan insanları da görebilmek de mümkün. Suudi Arabistan'dan ve Türkiye'den giden yetkililere Arasında. Mesela Davutoğlu'ndan büyük elçi jest yapılmış. Davutoğlu Suudi Arabistan'a yaptığı çalışma ziyaretinde her konuda mutabık kaldıklarını söylemiş. Her konuda Her konuda mi? evet. Mısır konusunda da o zaman. O Mısır ismi geç, Mısır'daki durumun da ele alındığını söylüyor Davutoğlu. Bundan e? sonra gerek Mısır, gerek Lübnan, gerekse Suriye ve Ortadoğu'da barış süreci için bütün konularda Türkiye ve Suudi Arabistan'ın arasında yakın bir işbirliği güçlenerek devam edecekmiş. Ne demek şimdi bu? Bu şu demek, bir zamanlar ödüllü gazeteci Izzy Stone şey demişti, Amerikan'ın ve dünyanın en önemli, bağımsız gazetecilerinden biri, politikacılar doğru söylemez, yalan söyler, Tüm söylediklerine de inanmamak gerekir demişti. Biz de balık hafızalıyız unutmuyoruz değil mi? Yani bu Rabia işaretini hala unutmadık. O Rabia işaretleri her tarafta görülüyor şu anda. Yani Mısır, Mısır'daki darbeye karşı da simgeleşen bu işaretler, konuşmalar daha geçen haftadan kalan konuşmalar hala hafızalarda. Fakat balıkları da hakaret etmeyin katiyen öyle değil. Peter Singer'ın da İber Sefeci gibi. Bu hatayı düşmemem gerekiyordu. E, balıkların gayet kuvvetli hafızaları oldu e, ortaya çıkmış. Alık hafızalı diyelim o zaman. Evet. E, alık hafızalı olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Yani her tarafta bu simgeler var, bu konuşmalar belleklerde. Ama bu artık e, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında yakın bir işbirliği güçlenerek devam edecekmiş Mısır konusunda. Bir tarafta darbe karşıtı da Türkiye, bir tarafta darbe yanlısı Suudi Arabistan. Hep beraber göreceğiz bakalım bu işbirliği nasıl devam edecek. Bir de jest yapılmış Davutoğlu'na. Minik bir jest olarak mı, büyük bir jest olarak mı, dış ilişkilerle alakalı olan uzmansızsınız, siz daha iyi bilirsiniz. Ee, da <gülüyor> özür dilerim, Davutoğlu'nun Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suudi Dışişleri Bakanı Bakan Suud El Faysal tarafından bir jest yapılmış. Bu jest de şu. Davutoğlu çalışma ziyareti kapsamındaki ciddede de Suudi Arabistan'ı meslektaşıyla yaptığı görüşmede Türkiye'nin Riyad'a atadığı yeni büyükelçi Yunus Demirel'e agrema yani onay verildi açıklanmış. Davutoğlu duyduğu memnuniyet ifade ederek söz konusu gelişmenin Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yakın dostluğun güzel bir tezahürü olduğunu göstermiş. Söyledim. Birkaç tane ufak problem ve fazla da ayrıntıya girip hem kendimizi hem de dinleyeceği boğmayalım ayrıntı ve... Müzumsuz detayları ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere agreman verilmesi otomatiktir. Eğer çok olağanüstü bir şey yoksa yani bir savaşa giden bir durum yoksa aslında durumu diplomatik teamü zaten seçilen kişinin, gönderilen kişinin ön, agremanının hemen alınması yolundadır. Yoksa bu çok başka bir anlama gelir zaten. Senin gönderdiğin elçiyi iyi seçmemişsin beğenmedim demek bayağı ilişkileri acayip gerer yani yoktur böyle bir şey teamülde. İkincisi de Agraman esas itibariyle daha yüksek yani en yüksek temsilciler tarafından cumhurbaşkanı ya da işte kral varsa kral tarafından verilir. Yani böyle bir problematik durum var. Hı. Şimdi şeyden birazcık bahsedelim. E, bu jestler filan her şey çok güzel de e, bu bu Savaş kışkırtıcılığının çok kesin belgeleri elimizde maalesef. Yani mesela Yeni Şafak kimyasala tele kanıt diye manşet verdiği zaman bence gazetecilik özgür basın ilkelerini çiğnemekte ciddi bir hata yapıyor yani. Ama Yok öyle. böyle bir kanıt çünkü göstermesi lazım yani kulakla aldı üstelik diyor. Amerikan istihbaratı zaten bütün dünyayı telekulakla dinlediği skandalinden inim inim inlerken, bunu üstelik bir de sağlam kanıt olarak göstermeleri doğrusu insanı e, tedirgin ediyor. Bir de Arif, şöyle bir durum de. var. Herhangi bir böyle bir şey e, kendisine tehlike olarak gördüğü bir unsuru İsrail'den Kalkan jetler daha henüz yola çıkarken vurabilecek kapasiteye sahip olduğu geçtiğimiz yıl ortaya çıktı. Şam'dan Kalkan bir konvoy, hem Şam'un içerisinde henüz çıkış esnasındayken İsrail'den Kalkan jetler tarafından vuruldu. Madem böyle bir kanıt var Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde, madem İsrailli yakın ve bu istihbaratı sürekli biz biriyle paylaşıyorlar, böyle bir durumu neden Önceden önlememişler diye de aklıma gelen ilk sorumlulukta. Bir de yani şimdi şöyle bir şey tele kulakla alınmış bir istihbarat diyor. Ve bunu bir, bir gazete Türkiye'nin büyük gazetelerinden biri manşetinden veriyor. Kimisi, kimyasalla tele kanıt işte kanıt diyor. Ve neymiş savunma bakanlığı ile kimyasal silahlardan sorumlu komutan arasında geçen bir konuşma kaydı. Askeri müdahalenin gerekçesi olacak. Peki bunu da kabul ediyorum. Nerede bu konuşma kaydı? Niye anlatılmıyor? Niye yeni çapak vermiyor? Detayında yok mu haberi? Ben görmedim. Ee, bunun gibi diğer gazetelere de kısaca göz atalım. Akşam gazetesinde de müthiş bir şey var. Şüphe yok katil Esat diyor mesela. Şüpheyi, telefon aynı telefon konuşmasından bahsediyor. Nerede bu telefon konuşması nasıl dinlenmiş ve kim açıklayacak adı verilmeyen şey. Kimyasal katliamı Suriye rejiminin yaptığı telefon dinlemelerine takıldı diyor. Sabah gazetesinde de var bu. Bakıyorum var mı konuşmayla alakalı bir şey üzerine. Yok bu senaryolar dedikodu. tartışılıyor. Evet senaryo. Ondan sonra Hürriyet Gazetesi'nde çöl tilkisi taktiği. telekulağa takıldı. Amerikan kaynaklarına göre operasyon bir iki gün sürecek. 50'den az hedefe savaş gemilerinden füze atılacak. Bu zamana kadar söylenenlerin arasında çöl tilkisi üçüncü oluyor. Daha önce Kıbrıs Harekatı ve Bosna müdahalesi gibi şeyler söylenmişti. Bakalım önümüzdeki günlerde 2. Dünya Savaşı'nın atıkta bulunan şeyler gelecek mi? Ben kulak, merakla bekliyorum. Evet. Böyle bir durum var. Kanıtlar tamam. Denetçiler dönsün lafları var. Milliyet gazetesinde 48 saatte 100 füze, füze diye. Gayet artık bu yani Irak e, istilasına giden günlerde e, bu şeye çıkan emekli askerlerin e, şeyleri vardı. Konuşan kafalar vardı televizyonda. Efendim o kadar ileri bir teknoloji ki bu bakın şu elimde gördüğünüz bardak var ya fincan deyip işte isterlerse bunu bile vururlar, elimi bile kanatmadan diyen insanlar var. Genelde hep hastane ve okul vuruluyor böyle durumlarda. O bardak hastanede ya da okuldan olsa gerek herhalde. Afganistan'da ve, bu oldu, Irak'ta bu ve oldu. insanlar, çocuklar, kadınlar, erkekler, yaşlılar ölüyorlar, haramparça oluyorlar, edilir. felç oluyorlar. Ve İngiliz Daily Telegraph gazetesi saldırının 48 saatte yüzden fazla füzenin atılacağı bir yıldırım baskı. Bak bu terim de son derece yerinde. Yıldırım baskı. Evet. Blitzkrieg. İkinci Dünya Savaşı'na bir atıf bu da. Tam teyakkuz demişim. Bu şey milliyet vermişti bunu. hatta sonunuz Vietman gibi diyor. 48 100. Yani bütün ülkeler buldukları eski savaşlardan eski tramvalarını bir anda ortaya çıkarıyorlar. Ve bu travmalara rağmen aynı şeyi tekrarlamakta hiçbir sakınca görmüyorlar. Çok ani reaksiyon alarmı nöbetine geçmiş hava kuvvetleri de son 48 saatte QRA. İşin içinde adrenalin var. Belki de gazetelerin bu tip manşetleri atmasındaki sebep de bizim de ister istemez şakayla karışık olarak söylediğimiz adrenalindir. Sözleri bile yansıyor. İşin içinde e, şu var, telekulak skandalı bu bu bu diye teker teker söylediğiniz zaman... Kendinizi gazeteci gibi hissediyorsunuz. Aynı zamanda gazeteciliğin yanında biraz goygoculuk ve savaşçılık da getiriyor. Biraz da katillik duygusu veriyor. Evet. Şimdi şunları vereceğiz. Biz bitiriyoruz şimdi ve Türkiye'deki ve bu, özellikle de Türkiye'deki işte yükselen doları, dövizi ve diğer şeylerin durumunu konuşacağız. Merkez Bankası'ndan gelen açıklamaların. Meti Harbiyesi'ni, bu Merkez Bankası Başkanı'nın durumunu ne yapar? Türkiye'de borsalar ve piyasalar ve dövizin durumundan konuşacağız. Ama e, 9.30-10 arasında da elimizde benim bizim görebildiğimiz kadarıyla en az 3 önemli analiz var. E, biri e, e, şeyin Phyllis Bennison, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli Institute for Policy Studies diye bir kuruluşunun analizcisi çok çarpıcı gözlemler ve analizler getiriyor. Shamus Milne, Guardian gazetesinin tecrübeli ve Orta Doğu muhabiri ve yazarı ve daha doğrusu savaş barış konularının önemli yazarı Shamus Milne'in Suriye'ye yapılan bir saldırı yapılacak bir saldırı sadece savaşı ve ölümleri artırır ve kimyasal e, silah tehdidini uzaklaştırmak yerine yeni bir şey e, Arap dünyasına yeni bir batı saldırısı hem tırmanışı hem de bunun tepkisi geri tepkisin yankılarını çok artıracaktır diyor bir ondan bahsedebiliriz bir de gene tecrübeli Orta Doğu muhabirlerinden Independentın Robert Fisk'in Obama acaba El-Kaide ile birlikte savaştığının farkında mı diyor hepimiz birimiz için birimiz hepimiz için diyorlar ve tarihte ilk defa olarak Amerika El-Kaide ile aynı safta savaşacak diye bir yorumu var Sovyetler Birliği Afganistan'a girdiği zaman farklı saflarda mıydı? O zaman El-Kaide yoktu değil mi? El-Kaide de yani. İsim değiştiriliyor da zihniyet pek fazla değişmiyor yani. İşte böyle bir bunlara da bakacağız ve Norman Solomon'a da eğer fırsat bulabilirsek her başkan savaşa girmeye başladığı zaman bir ülkeyle savaşa karar verdiği zaman momentum durdurulamaz ve korkaklar duruma el koyar ve bütün oyun bozanlar da susturulur diyor. Şimdi de aynı oluyor demiş. Bunlara değinme fırsatını bulacağımızı ümit ediyoruz. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Günaydın. Evet ekonomik konuşmanın daha önemli bir zamanı yok gibi. Benim elimizdeki haberler şöyle petrol 16 ayın zirvesine çıktı diyor CNN Türk'ten. Altının onsu 15 haftanın en yükseğinde dolardan yeni rekor geldi diyor Hürriyet 2.07'i de aşarak yeni rekoruna böyle borsanın bir anda dipten döndüğü haberi var. Türk lirası tarihi zirvelerini yeniliyor. Babacan'da dalgalanmalar doğal demiş. Bir de Fitch Ratings'in kıdemli direktörü Paul Hawkins derecelendirme kuruluşu. Türkiye'nin kurdaki son yükseliş Türkiye'nin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi diyor. Beta'mın da bazı araştırma notları da elimize ulaştı. Türkiye orta gelir tuzan ve Evet, bir bize durumu biraz özetler misin? Valla şimdi bir kere tabii bu ilk verdiğim rakamlar yani petrol evet. özellikle bu tabii Suriye ile yakın Evet, Suriye. Yani. Suriye'de ne nerede bir savaş çıkacak olsa bu ilk, ilk şey petrolün fiyatlarına da artış oluyor ilk yansıması. Bu beklentiyle petrol fiyatları arttı. Yani bunun üstünde çok durulmaya değer değil. Daha doğrusu Suriye konusu ayrı bir konu. Şimdi burada esas tabii sorun Türk lirasının değer kaydı. Daha doğrusu sermaye çıkışları. Bir süredir bu oluyor. Bu üçüncü e, dalda e, bu hafta yaşanmakta olan e, sermaye çıkışları daha doğrusu yüksek döviz talebi sermaye çıkışı var hem döviz talebi var. Yani yüksek ee, bu, dö, döv, döv, döv, dövizin yükselmesiyle sermaye bekleyen, çıkışı evet. e, Tabii, be, yani, bağlantılı o, bunlar değil. Bunlar şu bunu daha önce de konuştum. Evet. Artık iyice biliniyor sanıyorum. İşte FED malum, Amerikan Merkez Bankası bu ucuz para politikasına ve bol para politikasına yavaş yavaş son verecek. Gerçi daha başlamış değil, sadece daha rüzgarı uzaktan geliyor. Hı, Ama o da yetti Türkiye ekonomisinde ve benzer ekonomilerde. Örneğin Hindistan'da öyle, Enderavuzya'da öyle, Brezilya'da, Güney Afrika'da. sermaye çıkışları oluyor çünkü e, dolar güçlenecek beklentisi var. O zaman e, yerel paralardan, yerel daha doğrusu para cinsinden yatırımlardan çıkalım, e, dolara geçelim. E, şeyi hareketi çok yaygınlaşmış durumda. Şimdi Türkiye de bunlar nasipini alıyor. İçin tabii o diyen bir ekonomisti e, haklı. E, en çok etkilenen ülke Türkiye oldu. E, burada da e, bunun nedeni de hiç kuşkusuz en büyük cari açık Türkiye'de. Evet. Ee, ve e, tabii göreli olarak söylüyorum milli gelirlerine kıyasla aynı zamanda da bu cari akşam finansmanı da çok fazlasıyla şeye dayanıyor kısa vadeli sermaye girişlerine dayanıyor e şimdi böyle olunca haliyle tabii en çok etkilenen ekonomi de Türkiye oldu şimdi burada e, tabii iki şeyi belki birbirinden ayırmak lazım e, bir e, ya kısa vadede diyelim ki önümüzdeki 2-3-4 ay e, da neler olabilir yani e, bu döviz atmaya böyle devam mı edecek yoksa merkez bankası başkanının e, Pazartesi şey Pazartesi günü Salı günü iddia ettiği gibi e, bir geri dönüş mü olacak kurda ve faizlerde e, bu bu önemli bir soru tabii İkinci evet, sen de yap <gülüyor> evet ikincisi de daha daha orta vade daha uzun perspektifle bakmamız lazım. Yani Türkiye e, ekonomisi nereye gidiyor? Nasıl bir yeni e, kendine rota çizmekle meşgul? E, şimdi bu, bu, bu soru tabi bence daha da önemli. Evet senin e, dün işte yani, evet, evet, yazında da bir, evet. Evet, e, bir Türkiye'nin düşük ve kalitesiz büyüme rotasına girdiğine dair çok e, sayıda işaret verilmiş durumda. Evet bizim not da, notu da buna dair ama istersen önce kısa vadeden başlayalım. Evet lütfen yani da... özellikle bu Erdem Başçı'nın Merkez Bankası evet. Başkanı'nın pek de yani farklı bir üslupta aslında belini kıracağız gibi bir evet. avam tabir kullanarak 1.92'ye evet. de gelirlerse şaşırmayın diyor yıl sonunda dolar evet. ama belini kıracağız. bu Bunun... Sen de bayağı bu iddialı çıkışın öngörüleri gerçekleşmezse kariyerinin talihsiz bir şekilde sona erebileceğini e, yazan yani, bir yazı. Yani şimdi almıştım. Merkez Bankası Başkanı olarak çok angajı oldu. Çok kesin konuştu. Bunu yapmasının nedeni yani bu üslup, gerginlik, o şeye yansıyan, o söyleşiye... Yani gergin atmosfer falan bunlar bile getirildiğinde yani şunu gösteriyor. Hakikaten merkez bankası şöyle düşünüyor. Ortada bir spekülatif hareket var, beklentiler bozuldu. Aslında bu beklentilerin bozulması hiç de öyle yeterince makroekonomik durumla bağlantılı değil. Daha doğrusu makroekonomik durum bunu şey etmiyor, doğrulamıyor. Fiyatlar yanlış düzeyde dedi birkaç kez altını çizdi yani şunu kastediyor hem döviz kuru çok yukarıda hem faiz çok yukarıda Türkiye'nin temel e, dengeleri açısından e, Türk lirasının bu kadar değer kaybetmiş olması e, mantıklı değil ekonomik e, rasyonel aykırı dolayısıyla ben ne pahasına olursa olsun bu bozulan beklentileri e, kırmalıyım değiştirmeliyim bu e, o bakımdan çok sinirli ve gergin bir şeydi. Ee, bir ben de canlı olarak izledim Tabii pek çok e, iktisatçı gibi. Ve bunu da ee, Anadolu Ajansı'nda e, e, belli yani bir örgüt organize edilmiş yani. Evet. Yani evet. böyle bir ihtiyaç duyulmuş. E, bunu da devletin işte <gülüyor> Ajansı kim ki Anadolu Ajansı'nın pek böyle ilgisi yoktur ekonomiyle. Evet ben Fazla. de onun için işaret <gülüyor> ettim. <yani. gülüyor> evet haklısın. E, şimdi. Demek ki ortada vahim bir durum var. Hakikaten bir spekülatif hareket var. Beklentiler bozulmuş durumda. Fakat Merkez Bankası bunları düzeltmek için bence kritik nokta orada. Faizi yükseltmek istemiyor. Şimdi burada hani faiz lobisinin edebiyatının, söyleminin, o politik baskının hala etkisi altında olduğu için mi böyle? Ki bir kısım iktisatçılar böyle düşünüyorlar. İşin içine çok fazla siyaset girdi ve Merkez Bankası'nı köşeye sıkıştırdı. Doğrusu faiz lobisi söylemi çok revaçtayken ben de çok yazdım, uyardım. Belki bu açık radyoda da belki söz ettik. Yani bu Merkez evet. Bankası'nı çok zor durumda bırakacak diye. Evet. Ama sonra biliyorsun bir dolma bahçe toplantısı olduğunu da konuşmuştuk. Bir pazar günü, pazar gecesi e, ekonomi yönetimi başbakanla bir bitti. sanıyorum. Orada babacan ikna etti. Ve o günden bugüne artık o faiz lobisi söylemi bitti. Evet bitmiş. Ama yeterli, e, tabii bir, bir, bir tortu kaldı yani, bir, bir soru işareti kaldı. Ama Merkez Bankası tabii ki benim üzerimde siyasi baskı var onun için faizi arttıramıyorum demiyor. Dediği şu faizi artırmak bu ortamda faydasız diyor. Değil mi? fiyatların Yanlış düzeyde olduğu da inanıyor Dolayısıyla ben açıkça Dedik ki işte faizi şu düzeyde Tutacağım nispeten yüksek bir düzey yüzde işte %7'nin biraz üstünde Ortalama para vereceğim 6.75 ve 7.75 Arasında Ondan sonra bu buna bir açıklık getirdi Ama esas bel kırma hikayesi Tabi oradaki tek silahı Rezervlerinden dolar Satma evet. Şimdi bunu dün yapmadı mesela Pazartesi'yi bekleyin dedi. Bugün de sanıyorum biraz hani gidebileceği kadar gitsin bakalım. Bir görelim ondan sonra yorulduğu anda nefesinin tükendiği anda spekülasyonun hücuma geçeceğim. Bunlar da hep kendi üstü bu sayın başçının. Yani biraz böyle bir savaş atmosferi yani, de var. Evet çok acayip yani. Evet hücuma geçeceğiz dedi. Şimdi sanıyorum bu rezervlerini kullanarak hakikaten... Dövizi 2 bin altına çekmeye çalışacak. Çünkü aksi takdirde enflasyonu hedeften iyice uzaklaşacak. Ve çok ciddi tabii şey sorunu da ortaya çıkacak. Enflasyondan uzaklaşınca faizleri bu düzeyde tutmak artık mümkün olamayacak. Yani Merkez Bankası çok zor durumda kalır. Onun için ne pahasına olursa olsun kariyerini de gerekirse riske ederek ikna etmeye çalıştı ki bu düzeylerde dolar kalamaz. Onun için sakın dolar almayın. Pozisyon, pozisyon kapatmaya çalışmayın. Dolar pozisyonu çok hata ederseniz fakat bunu pek piyasalar dinlememiş gibi duruyor. Öyle anlaşılıyor. İki, ee, ama açıkçası ben, ben katılıyorum. Yani bunu daha önce de çok yaşadık. Böyle dövizin çok ileri gittiği 2006 Mayıs'ı oldu mesela. Ondan sonra 2008-2000'de oldu, A, Lehman Brothers battıktan sonra, işte 2011'de oldu, Ağustos'tu sanıyorum. Ee, yani böyle önce bir aşırı tepki veriliyor, sonra geri geliyor. Ee, bu mümkün ama tabii şu var, Türk lirası bir kere kalıcı bir e, değer kaybına uğradı. Yani belki sonuçta e, dolar e, veya sepet, uçursak euro ve dolar sepeti, Tabii ki 240 üstünde olmayacak ama 225, 230 artık kalıcı bir düzey gibi duruyor. Ee, bu da tabii Türkiye'yi şeye zorluyor şimdi. Bence o orası da kritik. Orada da başçıya katılmıyorum. Ee, biliyorsun bu söyleşide şey dedi. gene büyüme ile ilgili yüzde üç arasında bekliyoruz dedi. Ee, cari açık azalacak, küçülecek. Evet. Ama büyümeyi %3.4, dört arasında bekliyoruz. Evet, sen bunun pek mümkün olamayacağını zaten yazmıştın. Olamayacağını düşünüyorum. Çünkü e, evet. eğer e, Türk lirası kalıcı bir e, değer kaybına uğradıysa onun e, olumsuz etkileri var. Evet, cari ölçü küçültür ama nasıl küçültür? Böyle ihracatı patlatarak küçültemez. Çünkü ihracat çok büyük ölçüde dış talepte de yakından ilgili yani döviz kurunun ihracat üzerinde Türk lirasının değer kaybı, ihracat üzerinde çok fazla etkili olmuyor. Oluyor da çok fazla olmuyor. Esas etki ithalat üzerinden oluyor. İç talebi kısıcı bir etki yapıyor. Özellikle yatırımlar üzerinde Aa, dövizin, Türk lirasının değer kaybı şimdi dolayısıyla ben ikinci yarıda daha düşük büyüme bekliyorum açıkçası. Yani umarım hmm. yanılırım. Ama şimdi büyüme daha da düşecek olursa zaten düşük bence çok zor bir çok olumsuz bir ekonomik konjonktürde bu seçim maratonuna adalet ve kalkınma partisi girmiş olacak. Bu önemli bir siyasi nokta. Evet. Tabii bu o zaman bizim demeyin konuştuğumuz şeye de biraz da orta ve uzun vadeli evet. şeye bakalım şimdi. Çok uzun var. Yani Türkiye ekonomisi şu şunu şu çıkıyordu ortaya. Yani bu bu notu nasıl? Bir kere orta gelir tuz hakkında dinleyiciler, ıı, iktisatçı olmayanlar özellikle belki çok fikir sahibi değillerdi. de şöyle özetleyeyim. İşte ilk başında kalkınmanın, ekonomik büyümenin genellikle yatırımlar büyümeyi destekliyor. Çünkü yatırımların getirisi yüksek yeterince sermaye stoku geniş değil, Az gelişmiş bir ekonomide işte şey emek bol tarım yani emek deposu zaten oradan ıı, tarım işte çözüldükçe sanayi, hizmetler vesaire gelişiyor yani daha çok sermaye ve istihdama dayalı bir büyüme yüksek bir büyüme mümkün tabi bunun içinde bir miktar verimlilik artışlarının da payı oluyor ama ıı, bu böyle bilelebet tabi devam etmiyor çünkü sonuçta sermaye stoku yoğunlaştıkça ıı, istihdam olan hakları da bu tarım boşaldıkça yani belli bir olgunluğa, ki bu orta gelir diyelim buna, işte 10 bin dolarlar genelde, hmm. 14-15 bin dolar, işte 12-13 bin dolar kişi başına gelir. Bu düzeylere gelindiğinde, bundan sonra büyümenin aynı e, saiklerle yani böyle yüksek sermaye birikimi, işte bol istihdam artışı, bu kaynaklarla devam etmesi e, mümkün olmuyor. Tabii bunlar yine katkı yapmaya devam ediyorlar ama sırf bunlara kalırsa iş. Işte, ve çok yavaşlıyor. Dolayısıyla kişi başına gelir artışı da çok yavaşlıyor. Ve orada onun için işte bir orta gelir tuzağından söz ediliyor. Yani kolay kolay böyle 15-16 bin dolarları geçemiyoruz. Şimdi bunun hızlı geçiren ülkeler oldu. Güney Kore bunun en mümtaz tabii örneklerinden biri. Bu nasıl mümkün olabilir? E bu o zaman verimlik artışlarına büyüme önemli ölçüde dayanmalı. Tabii ki sermaye birikimi istihdam artışında olacak. Ama büyümenin hiç olmazsa atıyorum yani yarısı veyahut da yarısına yakın bir kısmı şeyden gelirse verimlik artışlarından o zaman işte bu şeyi kırabiliyorsun. Bu orta gelir tuzağı denilen tuzaktan çıkabiliyorsun. Şimdi Türkiye bu düzeye geldi. 10 bin küsur dolar. Fakat son 2 yıldır biz ve tam da işte ...büyücü piyasası çok yakından istiyoruz... ...her ay not yayınlıyoruz... E, ...tuhaf bir gelişme... E, ...gözlemlemeye başlamıştık... E, ...istihdam aşırı artıyor... ...hani bir ara istihdamsız büyüme atı ...vardı biliyorsunuz evet. krizden önce... ...o hiç inandırıcı değildi... ...ben çok mücadele ettim onunla da... ...çünkü olan şuydu... ...tarımdan istihdam boşalıyordu... E, ...tarım dışında sanayide ve... ...hizmetlerde artıyordu... ve yani de makul bir düzeyde artıyordu... Ama toplamda tabii e, yeterince artmıyordu. Büyüme de yüksekti. Onun için istihdamsız büyüme aslında o çok sağlıklı bir büyümeydi. Çünkü bizim bu noktada gösterdiğimiz gibi önemli miktarda emek verimliliği arttı o dönemde. Büyümenin önemli bir bölümü verimlilik artışlarından geldi. Emek verimliliğindeki artışlardan. Şimdi krizden sonra ise hele son iki yıldır büyüme düşük, istihdam çok yüksek. istihdam artışı. E, doğal olarak e, emek verimliliği de çok düşük olmalı diye düşündük. Yani şuna bir bakalım yakından dedik. Şimdi teknik ayrıntılara girmiyorum. Merak edenler bir betam sitesine girip e, notu daha ayrıntılı okuyabilirler ama şu manzara ortaya çıktı. Özellikle e, son iki yılda tabii krizden sonra bir bir kere emek verimliliğinin büyümeye katkısı gene var yok değil şey kadar olması bile. Öncesi kadar istihdam yalnız çok daha büyük katkı yapmaya başlıyor. O sayede zaten işsizlikte hızla düştü kriz dönemine kıyasla. Fakat son iki yıldır emek verimliliği hemen hemen sıfırlanmış. Hatta son birkaç çeyrektir negatife ediyor Negatif öyle mi? Evet. Ee, yani bu, bu çok çok şaşırtıcı bir durum. Evet. Ve zaten bakıyorsunuz kişi başına gelir de tamamen yatay seyre geçmiş durumda. Yani artmıyor kişi başına gelir. Evet. Ee, bu tipik bir orta gelir işte tuzağı manzarası. Ee, şimdi bunun üstünde yeterince durulmuyor. E neden e verim, e Ne yapmak lazım? E tabii ki emek verimliliğini arttırmak lazım. Emek verimliliği nasıl arttırılacak bence temel sorusu budur Türkiye ekonomisi. Yani bu işte, dolar iner çıkar o olur, bu olur ama sonuçta eğer sen emek verimliliğini düzenli bir şekilde arttıramazsan büyüme e, bir ölçüde yani tamam Hepsi büyümenin verimlilik artışlarından gelmez zaten ama hiç olmasa yarıya yakın bir kısım hani 4-5 büyüme diyorsa bunun hiç bir 1,5 puanının 2 puanının şeyden gelmesi lazım verimlilik artışından gelmesi lazım bunun olmadığı görülüyor şu an ee, Seyfettin bir, bir bir cümlede de emek verimliliğinin ne demek olduğunu ya, emek verimliliğinden şunu kastediyoruz müştürü işte, Malum gayri safi yurt çağısına ya da milli gelir ya da katma değer işte yaratılan katma değerin toplamı bunların hepsi aynı şey. Aynı kavramlar. Çalışan sayısına bölüyoruz. Şimdi çalışan sayısına böldüğün zaman işte biliyorsun 2012'de %2.2 oldu katma değer artışı. Yani gayri safi yurt artışı. Hı hı. Bu da kısaca büyüme oranı da diyoruz. Büyüme daha tabii şey bir kavram çok kullanılan bir kavram e bunun e, 2013'ünde ilk yarısında aşağı yukarı %3'ün üzerinde e, büyüme yani kabaca %3 civarında bir büyüme söz konusu son bir buçuk yıldır ve bu %3 e, büyüme e, yani katma değer artışını istihdam artışına böldüğünüz zaman yani çalışan sayısına hemen hemen sıfır çıkıyor hımm yani istihdam artışı sırf sermaye bir iki şey büyümeye, kişi başına gelir artışı sırf şeyle olmuş. Sermaye işte birikimi, yatırımlar ve istihdam da olmuş. Verimlilik yok ortada. Aa, e bu tabi yani bu, bu böyle gitmez. Yani böyle giderse daha doğrusu bir, a, düşük büyümeye mahkumsunuz demektir. İki, kişi başına gelir artmıyor demektir. Dolayısıyla orta gelir uzanmasınız demektir. 3 yani tamam işsizlik için iyi bir mücadele fakat mutlaka Türkiye ben sayın başbakanı 2023 iddialı hedefleri açığlandı tam bir sürü Evet 2023 hedeflerinin ciddi bir tehlikeye düşmüş olduğunu, yani bir başka yazında da onu da e, evet. gördük yani o realist bir şey değil o açıklanan bir, hedefleri. Zaten değil ama yani evet. şimdi eğer böyle giderse Türkiye ekonomisi yani hem düşüme büyük kalacak zaten verimlilik artışları katkı yapmazsa büyüme düşük kalır. Yani bu ikisi birbirine çok bağlı. Şimdi yüzde 10 yıllık plan aman 10 yıllık diyorum 10. 5 yıllık plan evet. <gülüyor> işte yeni yapıldı açıklandı tartışıldı bir miktar biz de tartıştık %5.5 büyüme öngörüyor %5.5 büyüme yapabilme için senin bunun nereden baksan en azından 2 puanını verimli artışlarından gelmesi lazım bu zaten daha yüksek yatırım yüksek tasarruf falan Maaş da var o 5.5'ün altında bana hiç gerçekçi gelmiyor. Ama Türkiye hani yapısal reformlarını yaparsa ne ki 4.5 5 olabilir. Böyle bir potansiyeli var. Ama yani bunu yapabilmek için de dediğim gibi hiç olmazsa 1.5-2 puanın verimli artışlarından gelmesi lazım. Ve bu lafla olan bir şey değil. Verimli artışlar nasıl olur? Teknolojik aa, gelişmelerle olur. inovasyonla olur. Beşeri sermayenin yani eğitilmiş iş daha iyi eğitilmesinden Becerilerinin yükseltilmesinden geçer İşgücü piyasası reformlarından geçer Vergi sisteminde radikal reformlardan geçer Yani ekonominin çarklarının da daha etkin dönmesi lazım Daha verimli bir ekonomi kurmak lazım Bunlar çok zor işler Zaten onun için birçok ülke orta gelir tuzağından kolay kolay çıkamıyor, çıkamıyor evet. Çıkanlar da dediğim gibi çok bu konularda, bu alanlarda başarılı oldukları için eğitimde, teknolojik gelişmede, ekonominin daha verimli işletilmesinde yani bu şimdi ayrıntılara girmiyorum. Daran Hacemoğlu'nun da biliyorsunuz son zamanlarda popüler bir isim bu konuda birçok çalışması var. Yani kurumlar çok önemli, iktisadi kurumların etkin çalışması çok önemli. E şimdi biz bunlara kafa yoracağımıza, neye kafa yoruyoruz Allah aşkına? Başkanlık sistemine kafa yoruyoruz. Evet. Onunla hala bir anayasayı değiştmeyip şey şükür sorununu çözecek ölçüce şey etmeyi beceremiyoruz. Demokratik reform paketi deniyor. Her hafta öbür, bir haftadan öbür haftaya erteleniyor. Tam tersine üstelik BDDK gibi... de demokratik reform paketi içinde de polis devletinin yetkilerini artırabilecek polis Tabii devletine dönüştürmüşler de araya. Şeyler... Hem yeterli, mesela seçim barajına dokunulmayacak. Bunları çok tartıştık. Ondan sonra bugün okuyorum gazetelerde uh, dili, devletin dili Türkçedir evet. bir ibaresi kalmış 12 Eylül'ün. Bugün Tarhan orada Radikal'de çok güzel bir yazısı var. Uh, mutlaka tavsiye ederim. Uh, açıklar diyor izleyicilerine uh, dinleyicilerine. Uh, yani anlatabiliyor muyum? Yani bari siyaseti düzgün yürüt değil mi? Bir, bir an önce uh, Türkiye'yi normalleştir, de, demokrasiyi derinleştir daha bir güven olsun. Bunlar da çok önemli ekonomi açısından. Yani zaten sıkıntılarımız var, yapısal sorunlarımız var ekonomide. Hiç olmasa bunları düzgün yürüt. Hadi seçimlerden sonra da bir an önce bu yapısal reformlara giriş. Bu aksi takdirde ben sana söyleyeyim işte bu düşük eninde sonunda işsizliği arttırıcı etki yapacak. Çünkü i̇stihdam öyle artmaya devam edemez. Ne demek ya emek verimliğinin negatif olması? Olur mu? Bu bir süre olur. Ondan sonra ne olacak? Düşük büyüme, işsizliği arttırmaya başlayacak. İşte zaten hükümetin de ekonomik kanadı bunun farkında. Merkez Bankası da farkında. Bir an önce işte şu şeyi ama Varta'ya atlatalım diyorlar. Hani bir, bir yıl, bir buçuk yıl dayanabilirsek çok fazla çalkalanmadan, ekonomiyi çalkalanmadan yani bu seçim de, dönemini atlatabilirsek sonra bakarız Allah büyüktür diyorlar. Bana öyle geliyor. Evet yani evet e, mucizelere ihtiyaç var demişsin. yazında da yani evet. 2 trilyon gayrisafi yurt içi hasıda ve 25 bin dolar kişi dolar al, başına al, gelir. gelir 2023'te 10 yılda 10 <gülüyor> içinde. Aslında katıan mümkün değil. Tabi de şu var bu gerçek, bunlar gerçekleşmediği zaman umarım 10 yıl sonra yine açık radyo. Aa, açık Açıktır. <gülüyor> i̇şte, Allah <gülüyor> sağlık verirse yine söyleşi yapıyor oluruz. Ee, peki o, o gün geldiğinde ve bu hedeflerin çok gerisinde kalındığında acaba ne diyecekler? Enternasyonel komplo vardı. Bizi paçalarımızdan aşağı çektiler. Onun için mi hedefleri gerçekleştiremedik diyecekler. Yani mucizelere ihtiyaç var derken de son mucizenin galiba yani Hazreti İsa'dan sonra bir de Hazreti Muhammed döneminde mucize yaşandı. Ondan sonra ben evet. hatırlayayım son 1600 evet. senedir evet. yok Ar galiba. Hristiyan mi? dünyasında mucize iddiaları var tabi ama ekonomide mucizelere yer olmadı kesin yani. <gülüyor> evet, ben pek son, öm ömrü hayatımda hiç mucizeye rastlamadım da belki <gülüyor> bulur. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür kesin. ederim, iyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Açık kaplı. I'm gleich da tagen wir auf wieder süße figern und auf gehen mit dir deine spitze kennt wie deinen schönen alle abend brennt sie doch Andersen'den dinledik çok ünlü bir parça aslında e, 1905 doğumlulardı Andersen 1972'de bugün hayata veda etmişti Alman şarkıcı şarkı yazarı besteci ve aynı zamanda şanson geleneğinin de önemli temsilcilerinden birisi Bremer hafında doğmuş. Ve bu Lili Marley'in şarkısı 1939'daki yorumuyla İkinci Dünya Savaşı'nın her iki tarafında da... Sovyetler, Almanlar, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa bütün... Herkesin benim sevdiği, olduğu bir parça herkes bir şekilde kendini onda buluyor olmuş. Göbel's nefret ediyormuş ama şarkıdan öyle bir bilgi de kalmıştı aklımda. Propaganda Bakanı, Almanya'nın propaganda, propaganda <gülüyor> Nazırı, evet. Şey Şükrü Saracoğlu muydu acaba? Araştırmalı lazım. Evet, Araştırmalı lazım. <gülüyor> Şükrü Saracoğlu ve Lili konusu da geldi önümüzdeki hafta artık. Evet, ben yani öyle bir hissiyat olarak söyleyebilirim sadece severdi rahmetli diyebiliriz. Evet. Evet şimdi e, gelelim hazır bunu da çalmışken savaş konusunda çok e, yaklaşan bir durum var. Yani daha doğrusu bir saldırı e, bütün gazetelerin e, Türkiye'de e, Amerika'da e, Britanya'da ve başka yerlerde Fransa'yı göremedim ama Epey bir bohlaması, goygoylamasıyla da ciddi bir şekilde gündeme gelen haritalar, askeri uçaklar resimleri, helikopter, füze resimleri, savaşan kararmış askerler filan böyle göstererek. Şimdi Britanya'da bayağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sunuyor. Esad rejimi suçludur bu kimyasal saldırılardan. Ve dolayısıyla da gerekli sivilleri korumak için gerekli tedbirleri almak için demişler Zaten kırmızı çantasında göstermişlerdi ya. Evet. E, toplantıya giderken. Toplantıya giderken neydi adamınızdı? Cameron. Cameron. David Cameron duysa çok güzel benin adını bir ilk azda hatırlamadığım için Şükrü Saraçoğlu'nu hatırlıyorsunuz beni nasıl hatırlamıyorsunuz aynen öyle o kırmızı çantasıya gitmiş ve fakat pek Rusya'dan ve Çin'den muhtemelen veto gelecek yani Rusya'dan geleceği hemen hemen kesinlik taşıyor Çin de muhtemelen veto edecektir dolayısıyla hatta dokuzu bile Çoğunluğu gerekli çoğunluğu bile bulamazlar ve o dışında gerekli olan çoğunluğu bile bulacakları şüpheli diyor Felis Benes, bu konuların uzmanı, Democracy Now! programında yaptığı konuşmada. Ama Amerikalılar öyle konuşmuyor. Bir kere Obama yönetimi hiç yanaş, yani Obama'nın kendisi Barack Obama'nın karşı bir tavır içindeyken çeşitli anlaşılamayan nedenlerden, baskılardan dolayı taraf değiştirmiş olduğu ve vurmaktan yana bir izlenim yaratmakta olduğu görülüyor. Bunu da yalnız Felix Benes değil, başkaları da söylüyorlar ve yani e, fakat şu durum var. NATO'da bu işi çözmek istiyorlar tabii. E, benim e, bu konuda ta Irak tam 10 yıl önceki Irak istilasına giden yollarda çok tipik bir şekilde bütün toplumlara yalan söyleyen pek çok, yani Bush başta olmak üzere bütün toplumları yalanlarıyla aldatan kitle imha silahları var deyip ondan sonra da Irak'ın Korkunç insanların ölümüne yol açan insanların başında Bush, sonra George, şey Tony Blair, bak onun adını unutmadım. İşte Tony Blair'ın da konuyla alakalı bazı söyledikleri var, onlardan da bahsederiz. Bir de o o zamanlar Danimarka'nın başbakanı da Rasmus Anders Fog Rasmusen diye bir adam vardı, o da çok. Ciddi bir savaş taraftarlığı yapmaktaydı. Hatta Danimarka parlamentosunda kendisine kırmızı boyayla yapılan bir <gülüyor> boca etme durumu vardı. Ve o böyle baştan aşağı şeyler kırmızı boyalar damlayarak çok beğenmemişti espriyi. Çok asık suratla e, parlamento koridorlarında yürürken görmüştüm kendisini. Fakat hala yine bu sefer ellerinden görünmeyen kırmızı kanlar damlayarak konuşma yapmış ve tamamdır. NATO bu iş halleder demiş evet, Irak'ın başına getirdiler bu değerli çabaların dolayısıyla şeyi Evet Irak'ta harekete geçirmediği takdirde büyük bir felaketin olacağını söyleyerek hareketin en büyük planlayıcılarından ve koyu koyucularından biri olan yani belki bu tanım kullanmak doğru değildir özür dilerim ee, İngiltere eski başbakanı Tony Blair Suriye'deki müdahaleyi de aynı gerekçeyle savunmuş harekete geçilmemesi durumunda yine bunun bir felaket olacağını nitelendirmiş. Böyle bir açıklamada bulunmuş sizin en sevdiğiniz eski başbakanlardan Tony Blair. Evet, ben onu görmemiştim. Teşekkür ederim bu şey bir başkan başka başkan yardımcısı da Joe Biden hiç şüphe yok kimin su sorumlu olduğuna demiş. Ya bu ya insan hakikaten bazen acaba her şeyi bırakıp gitse ve son çıkan da ışığı söndürse mi diyor. Ya hiçbir şüphe yok diye konuşan koskoze ciddi Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en güçlü devletinin iki numaralı ismi. Joe Biden diyor. Ne şüphesi var diyor. Yaptı bitti diyor. E göster o zaman. Kanıtma. Evet. Onu pek ihtiyaç duymuyorlar. Nasıl tezakibi? Ee, Suriye Dışişleri Bakanı Walid Muallem de ...kategorik olarak reddetti ama... ...şey diyor yani Suriye ordusu bunu kullandı... ...halbuki bunu Kerya'da ben söyledim... ...diyor... ...Dışişleri Bakanı Amerika'nın... ...dünyada hiçbir ülke yoktur... ...kendi kitle imha silahlarını... ...kendi halkına... ...kullanacak demiş... ...o, o zaman niye kimyasal silah barındırılıyor... ...ben <gülüyor> de bunu anlamıyorum... ...o da iyi bir soru... ...hepsinde var... ...bizim ordumuza bunu yapanlara... ...kanıt göstermelerini isterim demiş... Şimdi ilginç bir şey var. Şu ana kadar soruyorlar işte. Amy Goodman sormuş Filiz Beniz'e. Bu konudan en büyük uluslararası ilişkiler ve savaş barış meselelerinin uzmanlarından biridir Filiz Beniz şu ana kadar herhangi bir kanıt gösterilmedi bu, bu saldırıyı kimin yaptığına dair. Elbette biraz önce de senin de söylediğini söylemiş Filistmeniz. Elbette bunun gerçek olduğunu Birleşmiş Milletler herhalde ortaya koyacak diyor. Çünkü evet. bu oldu diyor. Ama e, zaten Birleşmiş Milletler'in yapacağı araştırma şey değil ki. Kimin yaptığını ortaya koymak için yapmıyor sadece gerçekten bir kimyasal kitle imha silahı mıydı? Yani sanlık suçu, savaş suçu işlendi mi burada? Evet, Atalan gazın üzerindeki bulgularda beni şu attı ya da beni bu attı yazmıyor. Onu sadece Zaten Birleşmiş Milletler'in işi de bu diyor, değil. Bak, görevi yani. de değil. Görevlendirildiği konu da değil. Dün bir yedi ahronopta İsrail'in en büyük gazetelerinden birinde çıkan bir yazı da şey demiş Obama yönetimine İsrail yetkilileri e, olduğunu söylemiş. Kesin kanıt olduğunu. obama ya mı? Evet. Evet Obama'da bu saldırının ardından hükümetin, Suriye hükümetinin yapıldığına dair kanat getirdiklerini açıklamıştı zaten. Evet Obama bunun üzerine açıklamış evet. işte zaten. Yediot O'Haron O'da İsrail basınından demişler ki su suydu ki rejim sorumlu kesin kanıt var. Obama da evet diyor. Bu boyutlarda uygulanabilecek kimyasal silahlara sahip değil muhalifler diyor aynı zamanda Obama da. Yani de, evet. Dış Başkan Yardımcısı Biden iddiası bu. Dışişleri Bakanı Kerry de söylüyor böyle olduğunu. Fakat kimsenin görmediği bir durum var. Şimdi tabi enteresan bir şey var. Yani Rusya e, veto edecek kesin. Çin de muhtemelen 9 üyeyi bile sağlayamazlar demiş. Fakat kim yaptıysa e, muazzam bir savaş suçu olduğu konusunda hiç şüphe yok. Kesinlikle. Ve problem yalnız kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz demiş. Ve çok enteresan bir şey. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye medyasında da çıkan şeyler vardı dün. yani konuştuğumuzu hatırlıyorum. Kosova tarzı bir müdahale çözümünden bahsediliyor diyor. 1999'daki yani Birleşmiş Milletler olmayınca e, zaten Birleşmiş Milletler'in meşhur maddesi yanılmıyorsam 51. maddesi ancak bir tek durumda silahlı saldırı imkanı veriyor üyelerine o da e, meşru müdafaa halinde başka türlü ve onu da hemen e, rapor edecek ve de son önleyici tedbir aldıktan hemen sonra da çekilmek. Yükümlülüğü de var. O şekilde düzenlenmiş bir madde. Tabii bu söz konusu bile olamayacağı için Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir tehdit olduğunu söyleyemeyiz herhalde e, kimyasal silahlardan falan. İsrail'in bazı tehditleri olduğunu söylediği e, o zaman İsrail'in çıkartabilmesi lazım böyle bir kararı evet. e, öyle bir şey de yok zaten O da onlar da söylemediler şimdi Kosova'da da e, 1999'da söylenen şuydu e, yani biz Güvenlik Konseyi'nden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkaramayız çünkü Rusya veto edecek dolayısıyla sormayalım Güvenlik Konseyi'ne ve kime soralım? NATO'ya. Rasmussen. O zaman Rasmussen yoktu ama şimdi var. Ha, o zamandan bahsediyoruz. Evet, Özür o zaman 90 99'da Kosova'da aynen böyle oldu diyor. Yani çıkaramayız. Ee, onun için şimdi de e, Kosova formülünden bahsediliyor zaten. İşte, e, Filist Benis bunu izah etmiş. Dolayısıyla NATO e, yüksek askeri e, komutanlığına soralım. Bakın Sayın Rasmus'tan işte böyle bir şey oluyor. Nasıl önleyeceğiz sivillerin şeyini diye. O zaman NATO'ya gittiler ve sürpriz sürpriz NATO komutanlığı da aa evet tabii biz askeri, Kosova'da askeri kuvvet kullanımını onaylıyoruz dedi. Çok şaşırtıcı bir şekilde diyor. Şimdi iki tane problem var demiş Filist Menis. Bir tanesi NATO askeri bir yapı. Yani bir e, çekiçle çivi meselesi gibi elinde. E, sen çiviysen çivisen, e, çekitsen her şeyi çivi gibi görürsün malum laf. E, NATOysan da e, zaten her şey bir askeri çözüm gerektiriyor. İkinci problem de hukuki, uluslararası hukukta hiçbir şey yok. NATO yüksek komutanlığının e, ya da herhangi bir örgütün uluslararası örgütün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dışında yetkisi yok bunun bu şekilde hareket etme. Yok böyle bir evet. yani uluslararası hukuku çiğnemek zorundasın. Dolayısıyla bu uluslararası hukuk denen bir şeyin tamamen aykırı e, yoluyla elde edilebilir bir şey bu diyor. Ve çok e, tabi aslında e, rejim değişikliği konusunda e, bir şey yapmıyoruz. Sadece sivilleri korumak ...için hareket ediyoruz diyorlar... ...buna ne diyorsunuz... ...sorusuna da Felis Benes diyor ki... ...evet şimdi de söylüyorlar... ...rejim değişikliği istemiyoruz ama... ...aynı şey Libya için de söylemişlerdi... ...hafıza beşer şaşar... ...diyor yani ile malum... ...orada da... ...kapasiteyi azaltmakta... ...sivillere saldırı kapasitesini öyle olmadı... ...ve şimdi de... ...New York Times'da bile bugün... ...askeri analizciler söylemişler... ...diyor... E, siviller de muhakkak vurulacaklardır diyor. Şimdi bu hiç hesaba katılmıyor. Yani, yani bir şehir savaşı veriliyor neşterle burada. Neşterle böyle cımbızla çeker gibi Kesinlikle. gösteriliyor. Kesinlikle. Üç gün sürecek şuraları 50 hedefi Bakın, alacağız. Yeni Bakın Yeni gazetesi vermiş bütün, teker teker birçok gazetesi de veriyor Böyle şeyleri veriyorlar. Baz, Dıp, baz parti merkezi, başkanlık sarıyı, savunma bakanlığı, meclisi askeri havaalanı gibi yerler var. İstihbarat çubeleri. Yani bunlar şehirlerin dışında çölün ortasında kurulmuş bir yerler değil. Zaten Suriye'de bu zamana kadar olan savaşlar da şehrin dışında çöllerin içerisinde yapılmıyor. Şehirlerin tam ortasında yapılıyor. Yani bir saldırı gerçekleştirdiği zaman gerek rejim gerekse muhalefet direkt bu şehirlere gerçekleştiriliyor. Ve ölen sivil sayısının da bu kadar fazla olduğundan bu yüzden evet, söz ediliyor. Ama insanlar, siviller kimsenin umurunda değil. Burada hedefler savaş olsun ve büyük güç güçlerle biz de şimdi kazanandan yana olacağız. Ölenlerse Suriyeliler, çocuklar çocuklar, kadınlar filan. Şimdi diyor ki Filiz Beniz yani bu hedef başka bir şey diyor. Yani şimdi diyor daha füzeleri koymaya başlamadan da açıkça askeri yetkililer New York Times gibi en önemli gazetelerinden birine belki de birincisine diyorlar ki Sivilleri de vurabiliriz. Bunu da başlamadan söylüyorlar diyor. Yani hedef başka bir şey, onu gerçekleştirmek tamamen farklı bir şeydir ve burada büyük tehlike de şu demiş Filiz Benes inanılmaz sayıda insanlar, potansiyel olarak çok yüksek sayıda olabilir. Belki şansımız varsa, şansımız yaver giderse daha az sayıda olacak ama muhakkak sivil kayıplar olacak diyor. O işte bu da bunu medyada ne kadar propaganda yaparsak yapalım bu gerçekliği değiştiremeyiz. Bu kontrolden çıkar ve çok büyük tırmanmalara yol açar. Ya olursa ya bakmamız lazım diyor. O zaman Suriye'den mesela Suriye ordusundan ne, ne gelebilir demiş mesaf Afganistan'daki hedefli Amerikan hedeflerine bölgedeki hedef ve Kuveyt'e, Suudi Arabistan'a ya da e, İsrail'e bir şey olursa ne olacak diye sormuş. Türkiye'yi söylememiş ama Türkiye de olabilir yani. Ondan sonra e, ve e, söyleyebilir miyiz o zaman diyor Amerika? Aa yok. Biz daha fazla ileri gitmeyeceğiz çünkü bu rejim değişikliği değil de amacımız. Onun için burada duracağız diyebilirler mi? Yani bu askeri operasyonlar basında ne yazarsa yazsın bütün gazetelerde ne yazarsa yazsın onun yazdıklarının aksine muhakkak şeyden kontrolden çıkma eğilimi gösterirler diyor. Ve bu zaten olağanüstü kaos içinde bir bölge tamamen kargaşa yatıyor büyük bir istikrarsızlık var birçok ülkede. Zaten e, sınır diye de bir şey kalmamış delik deşik sınırlar diyor onu Chomsky'de çok yazmıştı saldırılarda yani Amerika ile NATO saldırıları Libya'da zaten e, bütün bölgede silahların yayılmasına yol açtı diyor önemli bir tespit çok. Libya'ya vurunca bölgeye silah ülkelere silahlar yayıldı. Şimdi Irak'ta gittikçe büyüyen şiddette kesinlikle Suriye'deki saldırılara bağlıdır diyor. Bu da fakat önemli Mesela, bir teşkil. çatışma sürüyor orada. Evet. Orada da. Onu ama bu hiçbir yerde bahsedilmiyor şimdi. Irak'taki elimizdeki... çatışmadan dahi bahsedilmiyor. Evet. Irak'taki çatışmadan da bahsedilmiyor. Ne Amerika'da, ne İngiltere'de, ne Türkiye'deki gazetelerde inanılmaz bir şey yani bizim zavallı naçiz omuzlarımıza kalıyor bunları konuşmak ve Filiz, Beniz demiş ki yani askeri çözüm diye bir şey yoktur diyor. Yani biz en çok mesela e, Rusya ile görüş düşünmüyoruz şimdi demişler. Tam zamanı görüşmenin diyor. Yani şimdi görüşmeyeceksen, yani diplomasiyi kullanmayacaksan bir daha hiç kullanamayabilirsin diyor. Ama ki bu iki ülkede birbirlerine inatçı, çocuk, genç, ergen gibi sıfatlarla saldırıyorlar hatırlarsınız. Böyle bir sessiz e, kalma. Yani diyor. askeri çözüm diye bir şey yeryüzünde yoktur. Olmadı, olmayacak da diyor. Dolayısıyla Barbara Lee söylemiş kongre üyesi milletvekili. Kesinlikle doğru diyor. Askeri çözüm yoktur. Amerika Birleşik Devletleri'nden ve NATO'dan gelecek saldırılar ekstradan saldırılar durumu çok daha kötü yapacak. Suriyeli sivilleri büyük bir riske sokacak. Koruma filan da sağlayamayacak. Bölgeden de her şey çıkacak. Her şey mümkün diyor. Ve çok açıkça bir bir de şeyden de bahsediyor. Tabii. Çok önemli bir şey daha. Ve bu Suriye'de cephe, cephet el nusra yani nusra cephesi el kaideye ve radikal İslam'a çok yakın şeyler büyük bir şey kaydettiler diyor yani Suriye'deki muhalifler rejim karşıtları çok yakın bir kısmı çok yakın ilişkide onlar ve Birleşmiş Milletler'in araştırması, silah araştırması, bir, hangi silahlar nasıl kullanıldı? iki nerede kullanıldı? Üç, ve bunları kimin kullandığını da dördüncüsü olarak oradan çıkacak verilerle bulmamız lazım diyor. Şimdilik büyük bir şey var ve o belirsizlik var ama ondan sonra da muhakkak uluslararası ceza mahkemesine göndermemiz evet. ve yargılamamız, cezalandırmamız evet. gerekir diyor. Bu noktada izin verin şu içimde büyüyen soruyu sorayım. Yani bir savaştan bahsediyoruz burada bir tarafta rejimi destekleyen Rusya var silah veriyor İran mühimmat veriyor Irak ve Lübnan'dan milisler gidiyor Esad yönetimine. Suriye içerisinde savaşıyorlar. Çin de Birleşmiş Milletler'de oy veriyor. Böyle bir cephe var. Muhalifler var. Muhalifler de Arap ülkelerinden hem cihatçı savaşçılar geliyor, hem mühimmat geliyor. Türkiye üzerinden de geldiği söyleniyor bu mühimmatın. Hem de para gidiyor. İki taraflı bir savaştan da bahsediliyor. Şimdi bu saldırı gerçekleşti diyelim. Bu saldırı gerçekleştikten sonra rejiminde eli zayıfladı ve kimyasal saldırı tehlikesi bu sefer muhaliflerden söylenenin aksine muhaliflerden. Yönetime karşı olmaya başladı. Bu noktada Rusya ve Çin'in yani biraz önce saydığım Rusya, Çin, Irak, Lübnan ve Suriye yönetiminin desteğiyle beraber böyle bir müdahalede bulunma gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Mesela şu anda NATO'nun yapma, yapma tasarladığı gibi bir müdahalede böyle bir senaryo dahilinde Rusya tarafından, Çin tarafından ya da Irak tarafından da yapılabilir olabileceği de aynı şekilde biraz önce sizin söylediğiniz uluslararası hukukun ihlal edilmesi gibi bir durum söz konusu. Ayaklar altına aldım. Çok alınması. mümkün olabilir. Evet. O yüzden de o, tamamen katastrofi ortaya alternatif çıkacak. Alternatif diplomasiden başka hiçbir yol yok. Ve o da konuşmaya görüşmeye başlayarak işte dün Mithat Sancar'la da e, konuşurken e, programı sırasında mevota da konuştuğumuz gibi Cenevre iki görüşmeleri olması gerekiyor. Şimdi her şeyden daha önemli. Yani şöyle bir şey söyleyeyim: 100 binden fazla resmen ölen iki seneden biraz fazla bir zaman içinde Nisan-Mayıs Haziran Temmuz-Ağustos iki buçuk seneye yakın bir zaman içinde 100 binin çok üzerinde insan öldü ve milyonlarca insan, 1 milyon çocuk sadece evinden oldu. Milyonlarca insan evlerinden uzakta. Ve her iki tarafı destekleyenler de ki açıkça artık bir iç savaş olduğunu, hiç kimsenin herhalde tereddüt yok Suriye'de. Feles Penis de onu söylemiş. Ve yıkıcı, korkunç yıkıcı bir iç savaş var. Elimizde tam beş savaş var diyor Feles Penis. Bir tanesi sektör. Yani hizipler arası işte Şiilerle ile arasında. Irak'ta savaş. olduğu gibi, Irak'ta. İkincisi bölgesel bir savaş. İktidar, orada güç elde etmek için mücadele. Lübnan'da olduğu gibi. Üçüncüsü Amerika ile Rusya arasında dile getirilmeyen bir savaş dedikleri yani diyor <gülüyor> evet. nüfuz savaşı. Nüfuz elde etmek için. Dördüncüsü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bir tarafta, İran öbür tarafta ebedi ve ezeli düşman İran'a karşı dördüncü savaş da kimyasal da değil nükleer bir e, tehlikeden söz ediliyor yani ya. sürekli nükleer santraller nükleer bombalar vesaire yani e, bütün bunlar bir arada 5 değil miydi 4 müydü 5 Be dedim ama galiba 4 evet. ee, yanlış bir hesap yaptım yani ee, Evet. Yani sektör savaş, bölgesel savaş, ABD-Rusya arasındaki nüfuz etme savaşı, nüfus savaşı ve Batılı ve... dünya ile Batılı ülkeler arasıyla İran arasındaki bu nükleer savaş aslında bir şekilde. Evet. Dolayısıyla da yani. E... Ve bir operasyonla hepsini çözme, çözmeyi planlıyorlar. Evet, öyle aynen öyle. Yani. yani bir dizi aslında barış görüşmesi yapmadan bunu ister Cenevre iki diin, ister başka bir şey diin isterseniz brokoli diin demiş. Ama başka yolu yok. Militer askeri bir vurmayla çözüm yok. Çok da e, karmaşık bir hale getirir ve e, yani burada vekalet yoluyla da yürütülen savaşlar da devam ediyor tabi Amerika, Rusya, İran, Suudi Arabistan Irak, Kuveyt yani bütün tarafları bir araya getirip bu konuda e, yani son çocuğa varıncaya kadar Suriyelilerin ölmesini tarımar olmasını istemiyorsak bunları e, bu şeyleri masaya tutulması lazım, oturtulması bu lazım, lazım demiş. ama işte bu masada oturulunca neler konuşulacak, nasıl tepkiler gösterilecek gerçekten de asıl merak konusu o. Ama bu masaya oturulmadığı takdirde de ne olacağı şu andaki gazetelerden belli. Çok Aritalar ilginç bir şey. Büyükler, uçaklar. E, İsrail aslında e, en az isteyenlerden biri olarak gözüküyor diyor. Çünkü memnun diyor. Yani ne şeyde e, sorun çıkarttı diyor Golan Tepeleri'nde. Yani İsrail için bir sorun yarattı diyor. Ve başka konularda da mesela işte Mahir Arar gibi adamları kaçırıp oraya teslim ettiği zaman CIA falan rendişin dedikleri Suriye gayet onlara da işkence etti filan Böyle kolaylıklar sağlamıştı diyor. Evet. Rejimden. İsrail fazla şikayetçi değil Ama diyor. Ama bir yanda eski düşmanları var. İran ve Suriye cephesi. Asat evet. ailesi. Bir yanda yine düşmanları var. El-Kaide ve radikal İslamcılar. Yani İsrail bakıp sadece kendi sınırlarını koruma derdinde. Sonuç olarak yani dünyanın en tehlikeli ve yanlış işini ve bütün hem ülkeyi hem bölgeyi hem dünyayı büyük bir kaosun içine atacak bir müdahale. Sadece işte Seamus de ona fırsat bulamadık ama Guardian'da aynı şeyleri yazmış. Yani kimyasal e, silah tehdidini kaldırmak yerine bir saldırıda bulunmak sadece savaşı yayar ve ölümleri ve müthiş bir şeye yol açar diyor. Ve şeyi de unutmayalım diyor. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri Hayatımız boyunca bize e, depleted yani seyreltilmiş uranyumla Irak'ta genetik bir bozulmaya yol açacak kadar korkunçluklar yaptı diyor. Beyaz fosfor da kullandı. Amerika, e, bir, Vietnam'da değil sadece Irak'ta da. Agent Orange'da kullandı. Yani olağanüstü e, korkunçluktaki silahları da kullanan batılı ülkeler. Şimdi bunu önlemek için bir gerekçe diye söylüyorlar. Kendi ülkesi adına söylemiş. Britanya'da ki milletvekilleri de muhakkak karşı çıkmalılar buna diyor bir kere daha. ve yani sınırlı olsa birkaç günlük hedefle de olsa demiş şey Mill şiddetli Kesinlikle ölüleri ve e, ölü sayısını artıracak ve savaşı da e, tırmandıracak. E, risk de aynı Phyllis Bennis'in söylediği gibi Suriye ve onun müttefikleri tarafından misilleme tehlikesini çok artıracak. İşte, Bütün ülkeler için diyor İsrail dahil Amerika'yı daha da derinlemesine çatışmanın içine çekecek ve... Batı'nın yapacağı tek şey görüşme iken Suriye'nin e, e, ıstıraplarını azaltmak yerine daha çok petrol dökmeyi evet. tercih ediyor. Yani şu şekilde söylüyor son cümlesinde Batı Suriye'de yaşanan acılara son vermek için bu krizi kullanabilir yoksa ateşe daha fazla petrol serpecektir diyor. İkisinden birini seçmek zorunda. Ya krizi son vermek için bir masaya oturup konuşmaya başlayacaklar gerçekten. Ya da daha fazla bu atışın üzerine petrol dökmeye devam edecekler. Evet son olarak belki bir satırla da Robert Fisk'in yazısına değinelim. Yani Obama'nın kendisi de farkında mı? El-Kaide tarafından savaşmakta olduğunu diyor. Garanti tarihte garanti etti. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri aynı cephede yer alacaklar diyor. Ve çok ironiler dolu. Fakat bir önemli şeye dikkat çekmiş Beyrut'tan kulağımıza gelen ısrarlı raporlar var diyor haberler. Üç Hizbullah üyesi Şam'da hükümetle çarpışırlarken, hükümet yanında çarpışırlarken aynı gazı tünellerde muhtemelen yemiş oldukları ve hastanede tedavi gördükleri Beyrut'ta söyleniyor kuvvetli dedikodu var diyor Eğer Suriye hükümeti kullandıysa o zaman hizbullahçılar nasıl bundan vurulmuş olabilir Hizbullah e, militanları önemli bir soru işareti demiş Evet yani bu yani ama bir yandan da muhaliflerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği şeyden de aynı şekilde konuşuyor elde bir kanıt var mı bununla alakalı olarak Fiskin e, bahsediyor Yok, Yok dedikodu. Bahsediyor. Aynı şekilde şu anda Batı dünyasının da bahsettiği muhaliflerinde bahsettiği aynen, dedikodu. Aynen. Hep beraber galiba Birleşmiş Milletlerin yapacağı rapor sonrasında konuşabilmek mümkün olacak. O rapor sonrasında da kimin bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Evet. Son, belki son son sonunda şeyi söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, 1960'tan bugüne kadar kaç ülkede şey kullandığını biliyor musun? Ya yaklaşık 14 ülkede filan bu kitle imha silahları kullanmış. Yani salkım silahları, seyreltilmiş uranyum, napalm, beyaz fosfor ve böyle derileri eriten insanlar. Nükleer silahı da unutmayalım. 1945'te tabi Japonya'da. Yani... Bu söz konusu bile düşünülmesi bile söz konusu olmayacak bir faciayla sonuçlanabilir. Bizden söylemesi hepimiz acısını beraberce çekeceğiz. Peki bitirelim burada. Gezi Parkı Özel Programı ile devam edelim. Devam edeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Açık